ama olmaz şimdi Oktay. Ben şu anda öğreniyorum. Şu anda öğreniyorum ve çok bozuldu. Yani benim de haberim yoktu abi. Yeter ya. Bu değil Yeter ya. artık. Bu değil. Bu Yeter yani... söz e... radyocunundur demek istiyorum bak. Çok güzel. Gerçek radyocunundur. Gerçek radyocunundur. Yani bir gün yayına gelip öbür gün gelmeyen efendim ben... Kapadokya'ya gözlemlerde bulunmak için gidiyorum diyen insana ben radyocu diyemiyorum artık kusura bakma ne demek istediğini de yani, söyleyemeyeceğim yayında. Benim burama geldi ya. Ben hangi birinizle uğraşacağım? İki kişisiniz. Hangi birinizle uğraşacağımı şaşırıyorum. Oktay, dün, dün, dinleyicilerimizin neresine geldi? Ben onu merak ediyorum. Ben mesela. onu da çok merak ediyorum. Onlarının dün bir geldi acaba. Nere nereye geldi biraz anlatırlarsa arayıp şuralarıma geldi falan diye anlatırlarsa çok hoşumuza gider doğrusu. Yahu bir gün bir bir günde bir 3 kişi yapalım programı ya. Doğru. Bu kadar Doğru. sorumsuz yayıncılık anlayışıyla çıkılmaz. En süre. başta dinleyiciye, sonra bize, sonra tüm radyoculuğa, dünya radyoculuğuna bir hakarettir. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. Provasını yaptığın cümleyi çok güzel söyledin. <gülüyor> bu arada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Artık yalanları bini geçti fayrı. Artık bu yalanlara yani, kargalar bile güler. Kargalar bile güler. Kargalar bile karnı tok. Kargaların. Kargalarım bile ee, karnı çok evet. Neden diyecek olursunuz. <gülüyor> neden dediğinizi duyar gibiyim sevgili izleyiciler. Dün bize dedi ki ben abi resepsiyona gidiyorum. Ne resepsiyon ya? Ben de şaşırdım. 20, ne resepsiyonu diye? 29 Ekim resepsiyonu. Hay hay dedik. Pardon dedik. Nerede? İlk başta bir tabi yadırgadık. Nerede dedik? Köşküte dedi. Ha dedik. Köşküte ise tamam. Tabii ki köşkü bize tercih edeceksin arkadaş dedik. E doğru. Gideceksin oradan temaslarını yapacaksın. Tespitlerini yapıp girip yayında anlatmak kaydıyla... Çünkü oraya Fahir'in gitmesi aslında hepimizin gitmesi aslında tüm dinleyicilerimizin gitmesi elbette buna hayır demeyiz ama Fahir'in Kapadokya'ya gitmesinin bize ne faydası var? Pardon çok özür dilerim bir e, şey, son dakika gelişmesi bir oldu? son dakika gelişmesi oldu anladığım kadarıyla zaten ben şüphelenmiştim neden Fahir'i davet ediyorlardı resepsiyona bizi çağırmıyorlar diye ama ses etmemiştim yani önemli olan bizim orada bir gözümüz olması doğru bir, bir şahit olan biri olsun ne olup ne bitti bir anlatsın köşk nasıl bir yer biz kaç yıldır girmek istiyoruz giremedik bu fırsatta bir en azından fairimiz gitsin görsün de. o yalanmış yalan yani yalanmış ya bu kadar bir radyo'sun duygusuyla oynanır mı ya peki Oktay sana çok samimi bir soru soracağım hayır bir... sen bunu bu tip şeylere şaşırıyor musun <gülüyor> sana şunu söyleyeyim tüm samimiyetinle lütfen bir kere önce samimi olduğumuzu belirtmek istiyorum seninle onu ben bir söyleyeyim. Çok teşekkürler. Ve şunu ben açık yüreklilikle ortaya koymak istiyorum. Dinleyicilerimizin de önünde. Gözünün içine bakarak, bakarak lütfen. Hiç gözümü kırpmadan. Şunu söyleyeyim. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ne kadar ben güzel. artık buralarda olan hiçbir şeye şaşırmıyorum. Bu sözün altına aynen imzamı atıyorum. Son imzamı atıyorum. <gülüyor> Son imzamı? <gülüyor> <gülüyor> son imza dediğin yani son kere mi yoksa Ben bu, hani bu lafın altına imzamı, imzamı atıyorum Daha güçlendirecek bir şey olarak Düşünmüştüm bunun altına son imzamı atıyorum Bence etkili son etkili. imza dediğin Çünkü şey diye düşünebilir insan Rahmetli'nin son imzası Ya rahmetli'nin son imzası ya da düzenli olarak imza değiştiren bir manyağın son im son imzası <gülüyor> Bu da benim son imzam Orta Ortaokuldaki imzamın içine yerleştirilmiş şık bir kuru kafa Vardı bir zamanla ev metal dönemleriydi Çok o. güzel fikirmiş yalnız. Kuru kafayı imzasında kullanabilmek de herkesin harcı değildi. Hakikaten güzel bir şeydi. Yani seçimden önce kuru kafa seçim, <gülüyor> sonra başka bir şey görünüyordu. Bir şey söyleyeceğim. Şu ne demek? Şimdi köşke İngilizce tabii. İngilizce bir kelimeyim mi? Hayır. Bir diyalog. Köşke gitmediğimiz için ya da Faye ben gideceğim ben gideceğim deyip ondan sonra bizi yalanlarıyla kandırıp gitmediği için oraya buraya gittiği için neymiş? Seren dipi de seyrettik. Seren Dipitine ya 25 sene önceki film. Evet dünyanın en çirkin romantik komedisi. Onu seyrettik diyor. Bugün de kapalı gidecek. Nasıl gideceksin? uçakla? <gülüyor> yalan. Üst üste yalan. Ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Hiçbir şey şaşırmıyorum ama yani bilemedik. Şimdi ee, başbakan Tayip Erdoğan'la. Ee, CHP lideri Baykal arasında bir konuşma geçmiş. Okudun mu bugün gazetelerde? Okudum. Ben hiçbir şey anlamadım ne demek olduğunu da Yani aldım. falan gibi bir konuşma. Evet. Kamera çünkü... falan da yokmuş. Niye konuştular ki ben anlamadım onu. <gülüyor> ben de bilemedim ya. Kamera olmayınca konuşmak biraz da tehlikeli değil mi? Bizi İyi ki aldım. kamera yani istenmiş çünkü böyle konuşacaklarsa hakikaten olmazdı yani. Kameraman çünkü şey diyecekti orada büyük ihtimalle. Ya bir düzgün konuşun. Allah aşkına bu ne, ne konuştu kimse bir şey anlamıyor. Yani yani DM falan diye konuşma olur mu? Bir başbakanla muhalefet lideri arasında. <gülüyor> en son biliyorsun anayasa mahkemesi e, başkanının düğününde daha doğrusu işte evladının düğününde oğluydu galiba değil mi? Onun düğününde bir araya gelmişlerdi hiç konuşmamışlardı. Hmm. Yani nezaket konuşmaları yaptık demişti Deniz Baykal yaptığı açıklamada sonra. Şimdi burada böyle bir konuşma ben de bir merak ettim. Bir de kısa kısa konuşulmuş zaten. Bir bakayım dedim. Bak hiçbir şey anlamadım ben bundan. Ne demek ya? Diyaloğu bir Okuyayım. okumamış dinleyicilerimiz için şey yapalım. Erdoğan soyadlarla söyleniyor. Deniz Bey turlara devam mı? Baykal. Efendim tam anlayamadım. <gülüyor> Zaten <gülüyor> burası... Bur, Din gerisini konuşmaya burası geldi. Burası boş. Yani bu şu şu konuşmanın şu kısmı bir şey yok burada değil mi? Sist, turlar devam mı? Aferin. Efendim tam anlayamadım demiş Erdoğan. Yani gezmeye devam ediyor musunuz yurt gezilerine? Baykal. Evet evet dün İstanbul'daydım. Önümüzdeki günlerde Karaman ve İzmir'e gideceğim. Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Yurt gezilerini sürdürüyorum. Erdoğan. Evet haklısınız her şey olabilir. Ne şimdi yani, Sonra da kanepe yerden gelmiş. Bu bazılarına göre erken seçim e, sinyali olarak yorumlanmış. Erken seçim diyaloğu yazıyor zaten. Ne böyle mi oluyor yani, olabilir vallahi bilmiyorum. Kaşlar bu şekilde senin yaptığın gibi ise kalkıyorsa Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kaşları O, o zaman, zaman sayın Başbakanım biz turlara başlayalım yani. Değil mi? Ne tur ya? Böyle mi geldi yani, şeyde partiler arası diyalog. Ne gibi şey, yani. hadi o zaman her şey olabilir demişler. İşte bunun için herhalde bir takım medya kuruluşlarında siyaset danışmanı diye bir şey var. Doğru. Biz ne demek bu <gülüyor> <gülüyor> bu ne demek diye diyaloğu okuyoruz halbuki işte siyaset ne bileyim bir ruşen çakır olsa mesela okurdu bak satır aralarını okurdu takır takır anlatırdı şimdi bunun ne olduğunu keşke devlet bahçeli de bu sohbete dahil olsaydı bir şekilde yani orada da şey her şey olabilir o da mesela de <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman şey olurdu işte meclisteki hani üç parti falan böyle bir netlik olurdu yani en azından o da olabilirdi de. Eğer e, anlayan dinleyicilerimiz de varsa ama son derece ciddi soruyorum ben. Yani böyle bir e, şey değil de. Espri, haşlama, taşlama, taşlama. Espri Esprili taşlama, taşlama değil de. Ne demek istediğini, bu konuşmanın ne anlattığını anlayan bir dinleyicimiz varsa onu da dinlemeye hazırım ben. Ben anladığım kadarıyla e, burada şey denmeye çalışılmış. Yani her şey olabilir diyerek e, sayın başbakan. Ben artık hiçbir şeye şey vermiyorum. Evet Ücükler aslında ana fikir şey o. Hiçbir şaşırmıyorum demeye getirmiş. Ana fikir o. Ee, hiç kimsenin hiçbir şeye şaşırmadığı bir ortamda diyorum ben. Yıllar önce yaptığım bir konuşmada demiştin zaten. Ona da gönderme yapmış oldum böylece. Bruce Willis de sıkılmış anladığım kadarıyla. Ne olmuş? Ne bileyim biliyorsun. Bruce Willis'in filmini seyrettik dün. Ne hangisi? He? Çok büyük umutlarla bu Surrogates filmi. Haa çirkin mi? <gülüyor> Yani zaten ne yapacak ki bundan sonra ya Hakikaten yaptığım zaman mı diyor Yani beni ne seyrettiriyorsun Robotların peşinde koşarken Benim olmuş artık saçım zaten yoktu Kalanı da kadayıfa dönüştü Sen aç meraklıysan Seyret diehardları ben o zaman yaptım Dördüncü katma Biri ikiyi seyret İkiyi dön dön dön bir daha seyret demiş adam. Yani. Ama işte diehardlar da seyredilmiyor Die Hard'lar seyredilmez mi? İkinci yani. Die Hard Dön Dolaş Seyredilir. Bu en son 4 müydü en son sinemalarda izlediğiniz? 4'ü sayma. 4'ününcü dördü sayma. de çünkü genç çocuk koymuşlar Bruce Willis'in yanına. Ben artık yaşlandım ya ben öyle her yere koşamam. İşte genç ben, çocuk koşsun benim yerime diye. Ben o filmi izleyeceğim diye dedim ki madem dedim bu filmi izlemeden önce bir dedim şöyle seriyi bir baştan tamam. izleyeyim. Biri başlattım. Cık, gitmiyor film. 15 dakika 20 dakika izleyemedim. 4'ü de izlemedim o yüzden. Ortamda Bayan var mıydı? Yo tektim. Ha yo vardı evet. İşte bayan olunca olmaz. Bayansız ortamda bayan seni. Bayan diye sana. konuşmasa çok rahatsız olur. Ama ben. öyle denir ona bayan denir. Yani öyle film seri derken hani He. ortamda e, hanımlar var mıydı kadınlar var mıydı e, kızlar var mıydı denmez. Bayan diye sorulur. Ortamda bayan var mıydı? He, anladım. Ortamda Vardım. bayan varsa tadı alamam. Diye zaten DVD'sinin arkasında yazıyor. Yazıyor değil mi? ikinci bölge DVD'si olduğu için hmm. arkasında yazıyormuş. You cannot take him in. <gülüyor> <gülüyor> Test Yani alamam. <gülüyor> evet, e, güzel. Bizim de yarın şu diyalogumuz erken seçim diyalogu olarak gazetelere <gülüyor> yazılabilir. Parkandan yansıra. You cannot take him in dedi ve orada soğuk rüzgarlar esti. <gülüyor> take him in ne demekti? <gülüyor> Şimdi. E, Eşi Hanfendi ile birlikte biliyorsun herkesle birlikte fotoğraf çektiriyor Bruce Willis ya. Evet. Herkesle fotoğraf çektirirken de 3 gündür 4 gündür görüyoruz gazetelerde çekilen fotoğrafları. Tatlı bir çemçüklük var o Bruce Willis'te. mı? Bruce Willis çemçüklüğü vardır ya böyle. Ha o, meşhur o ama meşhur. Bruce Willis Bruce Willis yapan gülümseme değil bu. Çamçık işte. demeyelim şimdi. Gülümseme yani değil. Nasıl Tamer Karadağlı'nın o meşhur gülümsemesine çamçık gülümseme diyemiyoruz e, Bruce Willis'e de diyemeyiz. Jake Holmes'a çamçıklık diyoruz o zaman ne o? Jake o yani o, Çemçük. onu da Kate Holmes yapan şey Kate Holmes'u Kate Holmes yapan çemçüklü yani üstüne. Kate Holmes Joy. E, daha küçüklüğünde şey lafını duymuştur sana belediye baksın lafını duymuştur yani bana bak dediği zaman <gülüyor> <gülüyor> ben sana bakamam I can look him'ın e, diyerek o şeyi duymuştur yani ağır gelerek ağır gel. Bir günde iki sefer kullanma ağır gelir yavaş yavaş. Şimdi o işte o gülümsemesi artık yok. Bugünkü gazetede, gazetelerde Rusya fotoğraflarda... Gülümsemekten mi yorulmuş? Gülümsemekten yorulmuş. Anladığım kadarıyla tamam hadi bir geniş olacağım diye geldi ülkemizde fotoğraf çektire çektire. Herkes de garsonuyla efendim magazincisiyle yok bilmem nesiyle falan... Artık yorulmuş anladım. Ne kadarıyla. diyor peki son siyasal olaylarla ilgili? Çünkü biliyorsun Türkiye'ye gelen Hollywood ünlülerinin e, siyasal e, şeyler, gelişmelerle ilgili... ...işte bu ıslak imza konusunda ne diyor... E, ...diğer taraftan Kandil'den gelenler konusunda ne açıklamalar yapmış Bruce e, ...bomba gibi düştü mü ve bundan sonra ne olacak? E, oktay. <gülüyor> Mehmet Ali? Değil çakması. <gülüyor> Yok hayır konuşmamışlar. Hiç da. konuşma. Tembihlemiş o zaman. Kemik Oster'ın zaten Allah arası iyi ya. Adını alma hiçbir şekilde girme. Ya bilmiyorum falan de yoksa maymuna çeviriliyorsun falan de, demiş. <gülüyor> Tabii canım bir daha ülkeye giremezsin demiş. Önceden konuşmuşlar. E, o yüzden bir yorum yapmamış. Hiç ağzını bile açmamış. Bruce Willis'den bir açıklama okuduk mu? Bunca okumadık. Günde? Hiç okumadık. Hiç ağzını açmamış. Sadece fotoğraf. Zaten Bruce Willis fotoğraf. Sen Bruce Willis bizim radyomuza gelse. Evet. Ne konuşursun Bruce Willisle? Allah aşkına bana bu söyler misin? Ne konuşursun? Bruce Willisle. Evet. Şimdi siz yani. Son filmleriniz, yeni projeleriniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir de Sayın Willis, biz artık hiçbir şey şaşırmıyoruz. Ya ben bu Bruce mu yani? Bruce Willisle konuşacağım. Konu yani bugün dünya çapında kellerin idolü olduğunuz hani oyunculuk bir tarafa bu size neler hissettiriyor bugün e, saçım dökülüyor aman bütün karizman mahvoldu diye e, kimse dertlenmiyor çünkü yani nasıl her saçı olan adam John Travolta olamıyorsa her adamda Bruce Willis olamıyor ama e, ker olup da karizmatik olma yollarını bilenler var artık karşılarında bir idol var bu soruya ne cevap bekliyorsun peki Hiçbir cevap veremez. Bu soru çok güzel ama cevap Can you give him? Ona da en diyeceğim. Veremem. Veremem, veremem <gülüyor> diyecek. Onu hmm. bir söyle. I can't give him. <gülüyor> <gülüyor> I can't give, give him. Give him. Give him diyor <gülüyor> Bruce Willis <Bruce>, <gülüyor> bu türküsünde o zaman isterseniz give him an take him an derken bir reklam arasıyla devamın bir de, bir de görememler misin? hemen arkasından da öyle bir şarkı ama böyle bir şarkı göremem <gülüyor> günaydın günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay Xilla Tradyonuz'daydı. O, o, o, o şarkısıyla tanıdık. Aslında başka güzel şarkısı yok. Ben albümünü de dinledim. Hanımefendi güzel. Şarkılar Nanay. O, o, o, o, ama yıllar boyunca dinlenecek şarkılardan biri. Bunu da belirttikten sonra... Oktay bir şey söyle. Ben burada güzel bir kağıt hazırladım. Çünkü onu göstereceğim sonra. Önemli bir söz. Altına imza atılacak bir söz söyle. Ee, az önce telefonum çaldı. O ne ya? İmzamı attım kağıda. Bundan sonra <gülüyor> bu kağıdı göstereceğim sana. Aynen imzamı atıyorum anlamda. <gülüyor> az önce telefonu çaldı anlamında mı? benim anlamında. de çaldı. He, benim i̇mzama. de çaldı. Buyur Doktay Bey gazetelere geçelim. Ne oluyor ne bitiyor memleketimizde bir öğrenelim. Gazetelere geçmeden önce e, az önce telefonum çaldı. Arayan Bruce Willis'in Menajeriydi ve dedi ki e, lütfen biraz seviyor o ne alakası var dedim ya <gülüyor> Sevi seviyesiz miyiz dedim ne Bruce Willis'in işte gülümsemesi üzerine kellerin idolü dedik yayında daha ne diye evet. falan dedim ondan sonra ha falan dedi ne dedim sizin derdiniz ne yani Bizim... kelle e, politik yanlışlık var mı politik mi yani işte böyle hani bu kelle sözü e, kaba bir tabir olarak görülüyordu başka bir e, söz tercih ediyor mu keller? Yok herhalde ya öyle bir şey bir alınacak bir şey var mı ki? Yani hassas olduklarını adına? biliyorum bazı insanların bu konuda. Ne diyorlar saç açılması mı diyorlar açık saç mı diyorlar? Sonuçta bizde kabak kafa demedik burada yani. dedi dedik o kelleşme falan diye geçiyor. Yok canım keldir ya işte. Yani öyle bir şeyimiz olmasın diye söylüyorum. Kelleşme, saç dökülmesi sonunda da kelleşme. Yok yok bir şey yok. Son Ondan zamanlarda de... ne desek insanları kırıyoruz zaten o yüzden. Son zamanlarda ben artık hiçbir şeye şaşırmaz oldum. Ben de hiçbir oldum. şeye şaşırmıyorum. Eminim dinleyicilerimiz de şaşırmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle ben de tahmin ediyorum. Telefonumuz 210-30-30. Ee, kel dinleyicimiz varsa bir Bruce Willis konusunda düşüncelerini öğrenelim. Yani biz yoksa çok hariçten mi okuyoruz? Onu da bir öğrenelim. Ee, hemen geldi telefonumuz gerçekten de. Bir bakalım duruma. Günaydın efendim. kimle görüşüyoruz? Aa, merhabalar Ege. Başar ben. Başar Bey? Çok teşekkürler Başar Bey. Hoş geldiniz. Aa, bu arada size Oktay'ı da e, Günaydın demek istiyorum Gü ama Aa, Vites geçiriyordum kusura bakmayın Bütün konsantrasyonum dağıldı ne Neyi geçiriyordunuz? Vites vites bir yandan maalesef ki araba kullanmak Durumunda olduğum için <gülüyor> Olsun canım ne olacak Hello. vites geçirirken tabii ki konsantrasyonunuz bozulacak Her bilinçli sürücü bunu yaşar Benim, benim araba ama kullanırken vites... Bir tek şeyde konsantrasyonu basitliyor Güzel programınızı o yüzden Lütfen araba kullanırken telefonla Konuşmayalım mesajını verelim <gülüyor> Çok <gülüyor> ne kadar oldu. güzel gerçekten dinleyicim Başar Bey <gülüyor> e, nasıl saçlarınız <gülüyor> nasıl öyle soralım size <gülüyor> e, ben tarama özürlüyorum tarama özürlü e, bunu hani böyle biraz kendileriyle dalga geçebilen insanlar söylüyorlar e, siz de böyle rahatsınız bu konuda o yüzden açık açık soracağız sorularımızı ne, nedir boyutları bu yaşadığınız e, şeyi yani e, biz dışarıdan baktığımızda ne görüyoruz sıfır mı yani sıfır, sıfır mı, mı? Ee, o kadar değil açıkçası ben aslında sıfır olduğunu iddia ediyorum ama çevrendekiler yoksin hala saçın var diye belki de beni alay etmeye çalışıyor. Peki şey mi? Ee, ama genelde kazıtıyorum. Yani yasak halinde unsurayla böyle Peki, Bruce Willis tarzı. Kazıtmazsanız böyle yanlarda mı çıkıyor sadece Başar Bey yoksa böyle tepede bir açık tepede bir var orası nasıl? Tepede var? Tepede var. Ama e, yani hiçbir zaman düşünmedim açıkçası. İşin e sırrı zaten bu kazıtmada. Kazıtmayı da Bruce Willis getirdi herhalde değil mi? Biz o konunun tarihine çok hakim değiliz ama. Valla onu bilemiyorum ama ona çok yakıştığını söylemem lazım. Bazen hatta Bruce Willis gibiyim değil mi diye böyle bir ego tatmin yapıp kendimi avutmaya çalışıyorum. Ama sesiniz de benziyor zaten Başar Bey. Yukarıya modapıt. Otur ücretli var. <gülüyor> ses tonunuz ne ee, şey diyeceğim bu arada? Buyurun. Hani e, Bruce Willis alınmış olabilir ya da diğer kel dinleyiciler. Ee, bu ee, arada Başar de... Bey çok özür dilerim. Bruce Willis'in menajeri şu anda bizi dinliyor. Öyle mi? Evet, ona göre Bak, konuşursak. Çünkü demin telefonum çaldı. Evet. E, akıl akıl bir arada durmaz. Atasözünü hatırlatalım onlara. Hı hı yani sonuçta zeka. Bir de tabi biliyorsunuz ki kirli en önemli sebeplerinden bir tanesi yüksek testosteron oranı. Testosteron doğru. Ee, bu biraz teselli gibi geliyor bana. O teselli değil gerçek yani bilmiyorum bu konuda. Bu gerçek canım o. Ama <gülüyor> testosteron mu testosteron mu onu tam bilmiyorum. <gülüyor> Testos. Galiba bir tanesi <gülüyor> testosteron öbürü testosteron. <gülüyor> önemli olan işlevi bu aşamada bilmiyorum. Testosteron terötoz ama ee, şey neden? Hey, herkese tavsiye ederim kendini <gülüyor> diyormuşum. Peki. Ben e, Oktay seni de yakından gördüğüm için e, sırma saçlarınla, boyu posunla yani. Yok bende ee... de başladı. Bende Ödeyemezim. de başladı. Evet, evet başladı. Dökülmeler başladı. Ama Oktay şu anda Araf'ta yani e, tam kararı veremiyor. Oktay'ın Bruce Willis'e özenmesi ben demek. Ben Richard giyir mi olayım, Bruce Willis mi olayım emin değilim. Çünkü beyazlama da başladı. Her gece ıkınıyorum düzenli olarak beyazlasın <gülüyor> diye. Çünkü Tamer Karadağlı'ya özeniyordu Oktay en başta. Sonra bir vazgeçtim. Fikir değiştirdim. Ee, çocuklar duymasın. Bitti çünkü biliyorsunuz. Başar Bey <gülüyor> son bir şey soralım size. Bu kel sözü kırıcı bir söz müdür saçı açılmış olanlar için? Yok benim için kesinlikle değil. değil. Hani diğer... Allah'ın bildiğini neden kuldan saklayacağız ki ya da saklamaya çalışıyoruz. Hani ne bileyim başka bir tabir kullanılıyorsa onu tercih ederiz biz de sonuçta. Dazlak mesela. Dazlak. Dazlak ama dazlak. herkes kazıtmıyor ki kel olup da. Ha, yani öyle bir şey var ama... E, bir de Dazlak Sadece daha bir olum, zaman, olumsuz bir anlam taşımıyor mu ya Dazlak? Yani ya sanki... Alman falan evet bir yani bir öyle bir ırk, ırkçı bir, yani. bir havası var gibi sanki. Çok emin değilim ama... Yani hadi bir siz, de saçı hiç gerçekten olmayanlar... Hani ben e, Dazlak'ım kazıtıyorum havasına girebiliyorlar. Yani bir de öyle bir şey var. Hmm. Ama aslında, yani aslında saçım var da kazıtıyorum gibisinden. E, öyle bir avunma mekanizması olabiliyor o yüzden. Peki. Ama. Peki ya, al, al, alıngan... Hadi siz alınmıyorsunuz yani. Evet. Siz herkes görüyor niye saklayacağım bunu diyorsunuz da alıngan arkadaşlarınız var mı? Kel olup da kel denmesinden hoşlanmayan? Çünkü Vallahi bir kişi bile olsa, şey bir kişi bile olsa bizim için önemlidir Başar Bey. Biz <gülüyor> bir kişi bile eğer bundan rahatsız oluyorsa yayınımızda bu tip şeyleri bu tip ifadelere uzak duracağız. Onun için çok önemli. Ya kesinlikle vardır ama ben bu noktada e, eğer süren varsa hadimi açmadıysam bir konuda e, kel dazlakma, tarama özürlü mü Arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum Bir de hani saçları dökülüp de Onu kapatmaya çalışayım diye Ne yapacaklarını bilemeyen insanlar var ya Ben en çok onlara deli oluyorum Yani dazlak tamamen kel olsun Bir şey değil ama e, Benim uzaktan tanıdığım bir e, kişi vardı Saçı böyle rüzgar estiği zaman bir tarafı omuzuna kadar düşüyordu. Onu göleyle ve şeyle, eee bir yantille kelli kapatmaya çalışmak için böyle saçını 40 santim falan uzatmış. Hatta isim vermişti. X Y Z diye. X'ler buraya, Y'ler buraya vesaire. Böyle komikliklere gerek yok. Kafayı yani, koordinatlara yani. ayırmayalım diyorsunuz. Koordinatlara ayırmayalım. Ayrımcılığa karşıyız diyor. <gülüyor> X ile Y ile Z ile bütün koordinatlar bizimdir. Çok teşekkürler <gülüyor> Diehard Başar. İyi oluculuklar diliyoruz iyi bakın, harikasınız. Sağolunuz efendim hoşçakalın Bence güzel başlangıç yaptık ama Yani herkes Başar Bey kadar Kendiyle barışık Rahat mı? olmayabilir doğru ben de Onu tam söyleyecektim dinleyicilerimize Söyleyelim yine gene korktuğumuz şey oldu Bak yani oldu? Hollywood'dan geldi adam Siyasi gündeme alt üst etti Biz bu sabah bunu konuşmamız gerekiyor Kel e, kelimesi Acaba kırıcı bir e, i̇fade, içi, mi? i̇fade mi bunu konuşacağız. Ee, başka dinleyicilerimiz varsa bu konuda, hatta bu konuda muzdarip olan dinleyicilerimiz varsa, biskel kelimesinden sıkıldık, ee, başka kibar bir kelime bulunsun diye. Yani şimdi bu hani geldik belki e, biraz daha böyle hafif bir konu. Aynısı çok daha önemli konularda yaşanıyor işte mesela e, görme engelli deniyor ama bir taraftan da alt nokta körler derneği işte yani aslında e, bu sorunun adı körlük ama bir zaman içinde o kör kelimesi öyle çirkin anlamlar yükleniyor ki e, insanlar o kelimeyi e, taşımak istemiyorlar işte görme engelli diye daha kibar e, ifadeler kullanıyoruz. Sakat içinde aynısı Hatta var. bildiğim kadarıyla görme engelli artık engelli ifadesi de kullanılmıyor. Özürlü deniyor. Özürlü. Yani gözürlüden engelliye geçildi. Geçildi ama sonra tekrar dönüldü özürlüye galiba. Dönüldü mü? Engelli değil falan diye. Emin değilim. Ama bunları bir toparlayalım bugün. Yavaş yavaş kelden başlayarak. Kelden başlayarak. Hani biz hafif kısmını e, halledelim. Daha önce biz e, işte TRT'deki programlarımızda konuşmuştuk bunda. İşte engelliyi tercih ediyoruz e, demişti bir dernek başkanı. Biz de program boyunca engelli demiştik ama yani değişebiliyor zaman içinde. Yani bu insanlar kelimelere zaman içinde çirkin anlamlar yükleyebiliyorlar. O kaçınılmaz bir şey. Her seferinde ifadeleri de değiştirmek gerekebilir. Yıpranabiliyor ifadeler çünkü sonuçta. Öyle başladı öyle gidecek değil. Biz bu sabah küçük meseleyi halletmeye çalışıyoruz. O küçük mesele ama bazıları için büyük mesele. Büyük bir sıkıntı kaynağı elbette. Şu kellik konusunda ee, merhem arıyoruz. Bu Baş abinin söylediği şey de bu 40 santim saçını uzatmış O da mesela bir o o kişi işte muzdarip kel olmaktan. Doğru. Kel denmesinden de muzdarip olabilir o kişi. Yani böyle mesela saçlarını bir takım işte övgüler e, düşselsen karşı karşıya geldiğin zaman. işte hoşuna gider. Bir daha doğru O adamın çünkü yani 40 santim uzatmak ne demek? Omzuna düşmesi sırma. ne demek ya? Herkes sırt masajda olmak istiyor. Ters saçıyla gelince, sevgilimizler telefon telefonumuz 210 30 30 ee, kelim ve mükemmelim diyenler bizi arasınlar. Ee, kelim ama böyle dememeniz lazım. Şu kelimeyi kullanmanızı tercih ederim diyenler bizi arasınlar. Ne olmuş yani başka konum yok? Neden akıl, bu konu? Akıl akıl bir diyor. arada durmaz. Bak bu güzel sözlerden biriydi. Akıl akıl bir arada durmaz o da ama şey ya. Yani bir oda tam tersi yönündeki kişilere böyle bir yargıda bulunuyor. Yani çok saçı olan, gür olan saçı. Onlarla böyle bir ters anlamı var yani. Amerikadağlı değil mi burada savunuyorsun? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ekrem ben. Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekrem Bey siz işin hangi tarafındasınız? Ya ben de Kelim'di. De, muzdarip değilim. Ee, Neyesiniz? Ama Muzdarip olanlar için bu Kel sınıflaması var. Belki e, duymuşsunuzdur. Hayır, duymadık ikram. Nedir? Heh. Şimdi efendim, işte önce kafanın tepesinde hafif seyrelen tipler var ya. Bu Ama şöyle... kafanın tepesi derken hangi? E, arka tepe mi yoksa önler? Hem arka hem ön. Hem hiç ön. de fark etmez. Ama seyrek her yerde var ama saç. Hı hı. Buna kaz otlaması deniyor hocam. Kaz otlaması. Evet kaz böyle çimliği otlarken her tarafı bitirmiyor. Seyreltiyor diye. Ona Hı -hı. kaz otlaması deniyor. Allah Allah süper ifadelermiş ya. Bir Onun öğrenelim. Devam, devam ediyor. Buyurun. Tam arka tarafta böyle hava alanı gibi tamamen çıplak bir bölge Boşluk olur ya. kalınca. Hı -hı. Buna da at kapması. <gülüyor> at kuyruğuna şey olarak mı? Yok. At hani kimi otu ısırınca geniş bir bölgeyi böyle tamamen çıplaklaştırıyormuş o yüzden ona da at kapması deniyor hmm. yani sen, evet. bu teke zortlatmasına kadar <gülüyor> gibi teke zortlatmasına <gülüyor> kuzu, kuzu kapamayı da anlatabilir misiniz? Nasıl oluyor? başka o, var mı Ekrem Bey? bir tane de e, Sayın Başar Bey ve Bruce Willis gibi e, tamamen Kestirilmiş ya da hiç saçı olmayanları da derya dümbeliği deniyor efendim. Derya dümbeliği. Ama o herhalde biraz alaycı bir ifade artık yani efendim. Evet, artık... Ben kelim derya dümbeliği sınıfında diye konuşan yoktur herhalde. <gülüyor> Peki e, ekranı e hemen size de soralım. E, Bruce Willis örnek aldınız mı? Daha doğrusu örnek almaya gerek yok da e, hem kel hem havalı bir adamın çıkması hatta sırma saçlıları bir kenara bırakıp en öne geçmesi sizi rahatlattı mı? Vallahi hani ben rahatlamadım da ben saçım olsa uzatmayı çok isteyen bir kişi olarak hı hı. ama rahatlayan çok arkadaşım var yani bu bir gerçek güzel bir imaj oldu ama şöyle... de sağdan sola yapıştırıp böyle işte demin ki ekren pak onun gibi saç uzatan kişilerden ziyade güzel derya dümbelikleri e, tercih edilebilir. Ama yakışana da yakışıyor o saç. Yani Aa, şimdi demin öyle dedik de <gülüyor> bir tane söyler miyiz? Esat yani. Kıratlıoğlu. <gülüyor> ha? Hayır, Esa, yani Esat mesela bence bence çok iyi. hele de yüzerken hatırlarsanız Boğaz'da Aynen geçmişti. ben onu şahsen denizde de görmüştüm. Saçtan çok seksi oluyordu. <gülüyor> evet, gerçekten. Çok teşekkür Peki, çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> değişik bir açılım olduysa bize de o, evet. Evli misiniz Ekrem Bey? Evet. İyi tamam. <gülüyor> o zaman bir korkuyu yaşamana gerek yok. Çünkü seksilik İyi anlayışınızı mi? yani bir bir şekilde <gülüyor> oturttunuz hayatınızda. Biri sizi anlıyor bu konuda. O yüzden anlıyor. endişelenmemize gerek yok söylediğiniz siyasetsinden. Tabii ki efendim. İyi. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bu arada bir kez daha gördük. Hoşça kalın. Olgun erkek her zaman ilgi üstünde toplu. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler önemli konu açmışız ve ne kadar çok öğrenecek şeyimiz varmış. Hemen bir hatırlayalım. Kaz yolması, at, at ısırı, at kapması ve, e, ve Derya, derya Dümbeli'ydi. Dünbeli. Bu kadar ağır da bir laf olur mu ya? Derya Dümbeli, Cihan de sen geri alın diyeceğim. Hani, hani o kafanın şekli dünyaya benziyor falan da Derya Dümbelek'le ne alakası var yani? <gülüyor> ne alaka Derya'yla Dümbelek. Bunları öğrenmiş olduk. Ama bunlara gerçek... Yani maalesef e, şu etmek zorundayım. Acı ama gerçek. Kimilerimiz için acı olabilir bu. Bu ifadeler ama maalesef gerçek. Bir de kadınların görüşünü alalım. Evet niye hiç kadın Kadınlar, Yani aslında e, belki kel dinleyicilerimiz için de artık rahat rahat gel diyorum. Çünkü e, sorun yok kelime de ya. yanlış bir taraf yok. Kadınlar nasıl bakıyorlar? Kel erkeğe. Yani erkekte ilk aradıkları şey saç mıdır? Yoksa saç böyle bunun aksesuarlarından biri midir? Günaydın efendim. Kiminle görüşüyoruz? Merhaba günaydın. Gözde ben. Gözde Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şu anda tüm kadınları temsil ediyorsunuz. Ee, kadınların ya. erkekte aradığı özellikler ee, bundan sonra sizin açıklamalarınıza göre kayıda geçecek. Ve örnek kadın olarak kadın şu anda ağır konuşuyoruz ağır sizinle. Yani. Ör örnek kadın olarak konuşuyoruz sizinle Gözde Hanım. Tamam, teşekkür ederim ama çok ağır bir misyon oldu bu. Bir, birinin taşın altına elini sokması gerekiyordu. Doğru, evet doğru. Ha. Özge Hanım'dı değil mi? Gözde Hanım. Gözde Hanım. Evet. Peki Gözde Hanım, erkek arkadaşınız veya eşiniz var mı şu anda? Evet, eşim var. Evli mi? Evlisiniz. Evet. Eşiniz de evlisiniz tahmin ediyorum. de evli. Hayali eşim var. Ha. Peki, hayali bir eşim var. İlaç kullanıyorum ben. Beni sokağa <gülüyor> salmıyorlardı. Peki, Saçı Göz... var mı kocanızın? <gülüyor> dökülüyor onun da. O yüzden ben aradım zaten. Hani az önce de böyle acaba arasam mı diye düşünüyorum. Hep beylerle konuşunca müdahale etmeyeyim dedim. Hayır hocam olur mu? Nasıl sonra... oldu? Mesela ilk tanıştığınız zaman ne kadar ne, ne kadar ne zaman tanıştınız öyle? Adamı çökerttin gömle. O oh, sırma saçlı ya. dağ gibi adam. Eridi bitti kafasında <gülüyor> saç kalmadı. <gülüyor> de söylüyorlar ama öyle bir şey yok yani anlatamıyorum ben. Saçları beyazlamaya başladı. Tamal <gülüyor> tamam. Karadağlı. Hızlı kılmaya var. Ha ama yani biz ilk tanıştığımızdan beri öyle. Hani sonuçta yaş ilerledi için bu durum da artıyor. Tamam Gözde Hanım. Gözde Hanım. Anlıyorlar. Gözde Hanım. Tokmuzları bin bu konuda. Gözde Hanım. <gülüyor> Efendim. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Daha önce tanıştınız siz beyefendiyle? Eee 2 olacak. 2 olacak. Bunu beyefendi bilemeseydi olay çıkardı da siz bilemeyince çok normal değil mi? Bir anda şaşırdım canım. <gülüyor> 3 sene senede 3 beyefendinin ismi neydi? Sonay. Soner. Soner. Tanıştığınızda <gülüyor> 60 yaşındaydı. Şimdi görsen 75 gibi mi görünüyor? Ee, yok ya öyle bir şey yok. <gülüyor> öyle bir şey yok. Ege. Yani şunu sormak istiyorum. Gözden açık yüreklilikle cevap veri, verin. Aha. Programımızın başına dinlediyseniz bizim artık hiçbir şeyi şaşırmayacağımızı da biliyor olmanız lazım. Evet, Siz 3 senede Soner'i çökerttiniz mi? Hayır, yok öyle bir şey. Kesinlikle kabul edemem böyle bir şey yani. Ama rahat olun dedim ben size cevap verirken. Hiçbir tamam. şey şaşırmayacağız. Yer yer çökmeler oldu mu? Oldu mu Olmadı. evet. Hayır olmadı, gerçekten olmadı. Ya. Hiçbir Hiç sizi... yanımda olsaydı söyleseydi yani. Yanı, esas yanınızda olsa söyleyemezdi. <gülüyor> esas yanınızda. Soner bizi dinliyorsa arasın. Ee, i̇lla yayına almak zorunda değiliz onu. O, konuş konuşabiliriz. öğrenmek istiyorsun. Evet böyle yani bir ismini vermeyen dinleyicimiz diyerek yayına alabiliriz istersen. Peki Gözde Hanım yani Opa. bu saçların dökülmesiyle kırlaşmasıyla beraber Soner Bey'e bakışınız değişti mi? Adam karşımda devleşiyor günden güne gibi bir his uyandı mı içinizde? Yani e, hani devleşmek demeyelim de sonuçta normal olacak. Çöküyor diyorsunuz yani <gülüyor> kendi ağzınızda resmen eriyor bitiyor diyorsunuz. Normal yani, mi? Normal seyrinde yani sonuçta hepimizde bazı değişiklikler oluyor yani hmm. hani. Benim nasıl atıyorum krişikliklerim olacaksa ileride. Hmm. Hani onun da saçları döküldü. Yani bence bu çok... Artı ben şunu söylemek istiyorum yani, ki... Pardon çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum ama yani siz kalktığınız zaman... Soner Bey'in saçması Kalktığınız zaman ne Sabah kalktığınız zaman. Soner Bey'in saçları döküldü. Şey diye mi karşılıyorsunuz? Hmm tamam her şey yolunda. Olması gereken de buydu zaten. Çok güzel devam ediyoruz. Değil mi Bu kadar normal mi karşılıyorsunuz? Yok ya o kadar dökülmüyor canım. Yani hani böyle... Her sabah yani şey yastıktan saç topluyorum falan o kadar değil yani adam kendisi topluyor saçları <gülüyor> adam böyle böyle çöktü zaten evde, evde temizliği falan da soner yapıyor tabi yapacak yani ona bir itirazımız yok Herkes, Camları kafan gibi yapacağım soner akşam gelip bakacağım diyormuş hayat güzel. müşterek yani ama bu kötü muameleye ne kadar dayanabilir soner. Peki Gözde Hanım çok teşekkürler. Açık yüreklilikle ne kadar zalim olduğunuzu itiraf ettiğiniz için. Hayır yok. Ben şunu söylemek Buyurun. istiyorum. Buyurun. Ee, yani hani kellerin neden takıntı yaptıklarını bilmiyorum gerçekten. Yani bu hani... Ne bileyim biz de kilo alıp veriyoruz mesela ya da işte saçımızı boyatıyoruz ama iğrenç oluyor falan. Hani yani bunlar hep olabildiği şeyler ve şeydir yani ben mesela böyle tamamen saçı kazılı biri gördüğü zaman dönüp bakarım yani ne kadar karizmatik diye. Yani bunu hani hep eşime de söylerim yani hani kazıtsan çok daha karizmatik ve etkileyici duruyor bence erkekte yani hani insan bir dönüp bakıyor böyle. Siz kere adamlara baktığınızdan eşinize bahsediyor musunuz? <gülüyor> lütfen söyler misiniz gözdağım? Çünkü biz artık <gülüyor> hiçbir şey şaşırmıyoruz. Hiçbir şeye şaşırmayacağımızı söylemiştik daha önce. Ya yok bu yorumu ama o da biliyor ona da söylüyorum yani. Evet. Hani ya dönüp bakıyoruz bakıyor, bakıyor mu bakmıyorum yani hani bakmıyorum. Tabii ama... tabii onun biz hissettik zaten <gülüyor> bakmadığınızı hissettik. Yani Peki. Bakmak var, bakmak var. Niyet yani. Ama ke kel adam yani eşinizin ken olmasından korkmuyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Hayır hiç öyle bir korkum yok. Anladığım ama kadarıyla. Yani öyle tepesi mepesi açılırsa mesela kazıtmasını tercih edebiliriz. Tercih edersiniz. Daha uç evet. noktaya yani arada değil de tam uç noktaya gitmesini tercih ediyorsunuz. Evet. Ve Soner Bey de e, saçını kazıtmadığı için siz zulümler ederek o noktaya doğal olarak gelmesini sağlıyorsunuz. <gülüyor> Özetle. <gülüyor> Biz hiçbir şey şaşırmıyoruz. Şaşırmıyoruz. Gözde Hanım size mutluluklar siz böyle ne <gülüyor> <meyve için dinliyorsunuz. gülüyor> <gülüyor> Ama iyi dayandınız bence. Eşiniz dinliyorsa akşam böyle çok güzel bir akşam geçireceksiniz. Pırlanta gibi bir <gülüyor> e, eş var gerçekten de. Evet, o Eminim o da, da sizin, öyle. siz de onun kıymetini biliyorsunuzdur. Evet, çok ee, çok teşekkürler efendim. Görüşmek Aa, üzere. Hoşça kalın. Kel adamlara bakmayın sizinle. <gülüyor> <neden>. Ne olur <gülüyor> ne olmaz. Buradan da anlıyoruz ki zalim insanlar kel, kel erkekten, <gülüyor> zalim kadın kel erkekten hoşlanıyor. Egeciğim bir şey söyleyeceğim. Ben Ama lütfen şey... beni yadırgama. <gülüyor> Zaten. <gülüyor> beni yadırgama. <gülüyor> Şunu diyeceğim. Gel erkeklere bayılırım. <gülüyor> Gel erkeklere bayılırım <gülüyor> doğrusu. Alışverişin şey doğrusu. Şaşır, paharı paharı alışveriş dinleyince. ve yaşam merkezinin sunduğu modern sabahlar devam edecek. Bir anda değişir modeller. Hiç üşenmesem birinin hayranı olacak olsam bu yaştan sonra Sindelopra hayranımı oldurdum gerçekten de. Mükemmel sanatçı zamanda kıymetini bilememişiz. I Draw All nightla başladık başladık Modern sabahların yeni saatine radyolarının başındakileri bir kez daha günaydın. 30 Ekim 2009 Cuma sabahındayız. Yağmurlu bir Cuma sabahındayız ama yağmur, çamur hiç fark etmiyor. Haftanın son iş gününün neşesini taşıyoruz hep birlikte. Ve bu saat içinde sizi davetiyeler bekliyor sevgili günümüzler onu hemen hatırlatalım. Otto Açık 2009 davetlere sizin olacak bu saatin sonunda ne kadar güzel Otto Açık ismi çok güzel hakikaten de ya yani... Açık 2009 ee, aslında bu açık kapalı bir spor salonunda gerçekleşecek ama şey değil mi herkesi açık olması nedeniyle bir de belki Herhalde. kıyafetler falan da biraz açıktır ha, olabilir. Hmm. Açık sahneli film gibi yani. Yani. Yani. Bir dans yarışması sevgili dinleyiciler. Otte eşli Danslar Topluluğu her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Cumhuriyet Kupası Dans Sporu Şampiyonası'nın sekizincisinde uluslararası bir platforma tutuyor yarışmayı. Ee, neydi bu dans sporu? Uluslararası Dans Sporları Federasyonu IDSF e, tarafından da onaylandı bu yarışma. Ve 31 Ekim yarışma günü... E, çok değerli, çok görkemli bir dans gösterisi izleme şansına sahip olacak dans severler ve talihliler. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim ee... ben çok daha hakim değilim konuya ama neyse. <gülüyor> Benim soracağım. önümüzdeki kağıtta yer alan bir şey soruyorsan çok güzel olur. Ee, günün hangi saatlerinde miniklerden yetişkinlere kadar geniş bir yaş yelpazesinde? Günün erken saatlerinden Itibar. saatlerinde. Anladım. Peki saat 20'de ne olacak? Saat 20'de 8 ayrı IDSF hakemi tarafından değerlendirilecek uluslararası ODTÜ Açık 2009 yarışmasının başlamasıyla heyecan durduklar atımlanacak. Ne kadar güzel. Gerçekten eksiksiz veriyorsunuz cevabı. Peki başka bir şey sormak istiyorum müsaade ederseniz. Tamam. Ee, yaş şeyi var mı sınırı? Yok olmadığını söylemiştiniz zaten. Yok. Ee, peki, otlu eşli danslar topluluğu e, düzenliyor. mu düzenliyor bunu? Ruslar platformu taşıyor bu. Tamam. Yıl. Şimdi biz ne vereceğiz bu festivale? Daveti veriyoruz, ikişer kişilik davetiyeler ve dans filmlerini soruyoruz. Meşhur insanın aslında dansa karşı hevesi e, biraz da bu filmlerle başlıyor. zamanda Fame dizisi vardı mesela. Pek çok insanın Fame'ye bakarak. Fame'i izleyerek, oradaki ortamı görerek dansa heveslendiğini biliyorum. Ki bugünlerde de gösterimde hala Fame. Evet, evet. doğrusu gösterime girdi. Yeni bir Fame herhalde evet, değil evet, mi? Evet, yeni, yeni yapıldı. Görmedik nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ama... Ee... ...onun gibi çok film var... Filmin öncülü olarak değerlendirebileceğimiz... ...telefonumuz 210-30-30... ...meşhur dans filmlerini soruyoruz... ...sevgili dinleyiciler ve... ...Ottu Açık için davetiyeler veriyoruz... ...şanslı dinleyicilerimize bakalım... ...hangi filmler eklenecek listemize... ...günaydın efendim... Günaydın. ...kiminle görüşüyoruz efendim ...Ebru Hanım radyodunuzun sesini kısar mısınız... ...kısım herhalde oldu... ...herhalde olmuştur... ...Ebru Hanım neden olmasın... ...buyrun efendim dinliyoruz sizi... Flash dans. Flash dans diyor musunuz? Flash dans. Evran'ım siz ilgileniyor musunuz dansla? Yok uzaktan. Uzaktan seyrediyorsunuz yani. Evet. Bir düğün dernek olduğunda kalkıyor musunuz oynamayı? canım tabi. Yani birini çekiştirmesi gerekiyor mu, yok, yoksa yok, hop diye yapılıyor musunuz? Ben anlayışsızlayanlarda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Flash dansı sinemada mı seyrettiniz peki Evran'ım? Yok. Sanırım ha. videoda izlemiştim. Gençim diyor Ebru Hanım. Burada anlıyoruz. Yok ya değilim maalesef. Video dedim ya. Video, dedi, doğru. video dediniz doğru. <gülüyor> <diyor>. video, <gülüyor> deyince, video deyince ne dedi ya Ebru diye dinleyen e, dinleyicilerimiz genç dinleyicilerimiz olabilir. Ama Ebru Hanım videodan seyretmiş. VHC mi beta mı? VHC. VHC. Demek ki o kadar da değil yani beta da kadar da değil. O kadar da... <gülüyor> e, Buradan e, Ebru Hanım'ın bir meydan okuması da var. Tamam belki video çağının bir çocuğuyum ama... Piste bir düğün olsun gençlere taş çıkarırım diyor Ebru Hanım. Siz dansla uğraştınız mı peki Ebru Hanım onun dışında? dans Düğünlerde dans etmek dışında ya. Üniversitedeyken böyle eşli danslara gitmiştik. Tango tango. Sonra bir kursa da gittim iş yerinden arkadaşlarımla. Ebru Hanım şimdi ben de bu üniversitedeyken eşli danslar topluluğunun seçmelerine başvurmuştum. Benim e, sebebim motivasyonum değişikti. E, kızlar saf, dans amacıyla gidiyorlar buna? Yoksa böyle yani bir sosyalleşme eğer, falan oluyor eğer değil eğer gitseniz zaten kızların daha anca dans gidebileceğini görürsünüz. Çünkü ortalama yan 25 kadına 3 adam oluyor. O adamlar da çok... Dans yani. heveslisi oluyor. Öyle <gülüyor> oluyor yani. O, öyle mi oluyor gerçekten? <gülüyor> Danstan evet, başka bir oldu. şey bilmiyor. Kadınlar böyle belki <gülüyor> e, kafa dengi bir erkekle de tanışır diye gidiyorlar ama erkeklerin gözü sırf dansta. <gülüyor> öyle. Peki çok teşekkürler Üç erkek efendim. olması sorun yaratıyor mu topluluk içinde? Yani tabii canım bekliyorsunuz evet. böyle sıra bekliyorsunuz kendi kendinize dans ediyorsunuz. Tamam. Bek Sıralar beklenmesin diyorsunuz. <gülüyor> <Beklenmesin. gülüyor> evet, evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Flashdance'da en havalı filmlerden biriyle başladık listemize. Bakalım neler gelecek ilerleyen dakikalarda. Bu arada telefonumuz Yani dersek ee, çok güzel. Aa, tamam. Duygu sağ olsun bize güzel bir mesaj vermiş. Dur bakalım anlamış mıyız bu mesajı? Anlamamış. Anlamamışız. Anlamaya çalışacağımız günler de gelecektir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Jülida Özler'den. Jülida Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin aklınızda hangi film var? Valla benim aklımda e, Flashdance gelmiş ilk önce nedense. Şimdi hanımefendi onu söyleyince Grease diyeyim dedim. Grease? Doğru Greece. gerçekten de. Aha. John i̇şte Travolta'yı John Travolta'yı. Ama sinemada seyrettiniz ama iki kere geldi bu sinemalarımıza. Yok ilkini, ilkini canım. Hadi canım ilkini mi seyrettiniz? E, elbette ki. Yahu zaman makinesini nereden buldunuz şimdi hanım? <gülüyor> çok, çok, çok genç geliyor değil mi? Gerçekten <gülüyor> çok, çok genç <gülüyor> geliyor ama biz daha önce de söylediğimiz gibi artık hiçbir şey yani. <gülüyor> şaşırmayız. Şaşırmayın. Ben de şaşırmıyorum. Dün başını kaçırdım mı bilmiyorum ama Ege dün çok hastaydı. Çok hastaydım söyleyin şimdi hanım. O, o ses bugüne de nasıl değişti hayret ediyorum yani. Hap kullanıyorum. Hap kullanıyor. Bir de faire faire <gülüyor> yok <gülüyor> ya bugün. Onun şeyi <gülüyor> oldu. Ha hapçi oldunuz yani. <gülüyor> Siz de gördüğüm kadarıyla hiçbir şeye şaşırmıyorsunuz Jülide Hanım. Hiç e işte siz şaşırmayınca ben de şaşırmadım Peki yani. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Jülide Hanım. Görüşmek Oldu, üzere. Yaşayın, var olun Jülide Hanım. Ol, Günaydın hep efendim. Hep beraber, hep beraber. Alo. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar ben Haluk. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haluk Bey, evet. dansla ilgileniyor musunuz? Ya zaman da o süre öğrenci, kareşi dansla da, e, gittim bir süre. Ha gittiniz siz o elemeye geçenlerden sizler üç, geçen, üç kişiden geçen biri mi? işte Alık Bey ya üç kişi, üç erkekten bir tanesi ama şeydi biraz değişik oldu çünkü aynı zamanda ben otta korosunda da e, bir bir süre görev almıştım çok sesli koroda korodan bir arkadaşımızın kız arkadaşı elemelerde böyle resmen kesişiyorsunuz karşı taraftan bir şeyle eş arıyorsunuz kendinize hı hı. bir başka e, bir kızla tam göz göze geldik. Eş olacağımıza dair şey yaparken bu bahsettiğim arkadaşımın kız arkadaşı bana doğru yürüdü gel senin kısmetini kapatayım dedi. E, benden oldukça kısa boyluydu. Ben bir ay falan gidebildim. Ondan sonra dans hayatım bitti. Yani ben e, hikayeyi çok anlayamadım ama acıklı bir hikaye olduğunu hissediyorum. Evet ediyorum. acıklı bir hikaye. Dans edemedim. Yani, yani halbuki, halbuki ya. Haluk Bey hem söyleyip hem oynayacaktı. Eğer e, güzel devam edebilseydi. E, peki bir şey soracağım Haluk Bey. Yani Buyurun. bu seçmelerde şeye mi bakılıyor? Bu adam çok etrafa bakılıyor, ayı gibi bakılıyor. Bunu yok, yok, falan... yok, bu almayan bu seçmeleri geçtikten sonra kısımda. Seçmelerde, seçmelerde sadece şey belli başlı figür hareketlerini yapıp yapamadığımız müzikle işte müzik plamızın olup, olup işte, olmadığı onu da bir miktar dansa ayaklarınıza ya da vücudunuza aktarıp aktarıp bakılıyor sanırım. Siz başarılıydınız anladığımız kadarıyla çünkü başvuru hayli yoğunken. 3-4 kişi alınıyormuş erkeklerden. Öyle mi? Ee, aslında 3-4 kişiye bir şey diyemeyeceğim. Sonuçta eşit anılar olduğu için kadın sayısı kadar, kız sayısı kadar erkek sayısı olması gerekiyordu. Onunla ilgili yani 3-4 kişi olarak ben öyle düşünmüyorum ama... Y yenilerden, yenilerden. Demek ki eskiden bulan e erkekler yerlerini bırakmıyormuş. Belki de, belki de. Gelen birer çıkmıyor demek ki. Haluk Bey hemen alalım cevabınızı. Dirty Dancing diyeceğim. 4 Dancing tabii doğru. Şimdi bunlar aslında en baştan söylenmesi gereken zorunlu filmlerdi. Ee, Haluk Bey'le ilk üçlüyü tamamladık. Çok teşekkürler Haluk Bey. İyi günler diliyoruz size. İyi günler, size. iyi günler. Bu arada Patrick Swayze'yi de bir analım. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 4 Dancing filminin yıldızı. Hatta şu şarkının da yıldızı. Onu da bir taraftan dinleyelim. Hmm. Hmm. Acıklı bir şarkı hmm. anıyoruz ya. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Radios. Hayda. Tam bağlanmıştık kaçırdık. Ne oldu nazar Petrik Petruchio'nun rızarı değdi. Petruchio gözleri gök ya. Ne? Gök gözleri. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Elif'ten. Elif hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif hanım dansla aranız nasıl? Ee, i̇yi, gayet iyi. iyi. Yani evet. e, çıktığım pisti mahvederim, yakarım diyorsunuz. Evet, orta. yakarım. Ne tip dansla ilgileniyorsunuz <gülüyor> efendim? Latin dansları. Latin dansları. Evet. Peki böyle teninizde falan hafif esmer mi? Gören sizi Latina elif. Yok hayır. Esmer, yani saçım esmer, öyle tenim esmer, kavruk falan değilim. Yani. Bıyday tenli misiniz? Efendim? Bıyday tenli misiniz? E, evet. Peki en son gurur duyduğunuz şovunuzu nerede yaptınız? E, ama son... böyle yani döndükten düğünümde sonra... Yaptım. Düğünümde yaptım. Düğününüzde yaptınız. Evet, evet. Ne kadar oldu? Dört e, e, ay falan. Damat Bey dans camiasından evet, mıydı? Orada mı tanıştınız siz? Evet. Aynı bölümdeyiz ama dans tanıştık. Öyle ilginç bir durumda olmuştuk. Ne kadar güzel. <gülüyor> Yoksa siz o sırada yasak dans lambada mı yapıyordunuz? <gülüyor> Yok hayır. Yaptınız mı hiç peki hayatınızda? Lambada mı? Evet. Hı -hı. Yani Ama... Çocukluk döneminde hani kendi çapımızda denemelerimiz oluyordu. <gülüyor> Eçinize de yapmadınız mı? Yasak dans lambadayı. Yok hayır. <gülüyor> Çünkü her çiftin hayalidir diyebiliyorum ben. Yasak dans <gülüyor> evet. lambada. Yok bizim hayalimiz tango. Şimdi tango derslerine başladık. Letimden sonra devam ediyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Evet, yalayıp yuttunuz. Peki böyle bir çift olarak iyi dans ediyor musunuz? Yoksa ya, ediyoruz. ayrı ayrı dans ediyorsunuz? Dondunuz ama aynı e, dans derslerinde buluşuyordunuz diye bir şey yok. Yok, çift olarak birlikte dans ediyorduk. Sonra da evlendik. Peki Elif Hanım, e, biz yabancısıyız ortamlarında. Hı -hı. Şöyle şeyler oluyor mu o kurslarda? Yani hocam biz e, arkadaşla çıkmaya başladık. Bizi çift yapar mısınız artık? Oluyor. <gülüyor> o kadar net söyleniyor mu? Evet, olabiliyor yani. Biz hocalık da yapmıştık derslerde. Böyle şeyler oluyor yani. Hmm. Hanım, olmayacak, olmayacak çiftleri fark edince de ayırıyorsunuz. <gülüyor> <o zaman işte. gülüyor> Yok artık o kendileri bırakıyoruz onları. <gülüyor> Bu arada gelecek misiniz? Yarın gelin o zaman otye 31 Ekim 2009 İnşallah. 12'de sıralama 19.30'da uluslararası final var. İnşallah. Valla gelin ama biz aynı zamanda davetiye de vermek isteriz. O yüzden de bir film istiyoruz sizden. Ee, ben Shelby Dance demek istiyorum. Denildi mi bilmiyorum. Sonradan açtım o radyoyu. Bu güzel film mi? Bu Japon filmi mi? Sonra Richard Gere oynadı değil mi? Evet sonradan hani Richard Gere ile şey e, kim? Ee, şey, o, güzel o bayan mesela. o esmer tatlı <gülüyor> bayan. Kim o ya? <gülüyor> evet. Jennifer Lopez. Jennifer <gülüyor> Lopez evet. Sizin hikayenize çok benziyormuş galiba. Yani, Tanışma evet, hikayeniz bilmiyorum. aşkınıza benzeyen bir hikaye diye duyduk. <gülüyor> evet duydum. evet. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. görüşürüz ederim. Bizim daha bizimle birlikte şöyle birbirini tanımayan bir çifti dans ettirebilirsek çok güzel olacak. Ee, maalesef Aa, hayat evet, e, bir dans değil mi? Sözünü bir kez daha hatırlama zamanı geldi güzel hatırlattın Anladığım kadarıyla reklam vaktimiz yaklaştı Oktay yani konuşurken bir anda Reklam demem seni şaşırttım mı bilmiyorum Onu sormak istiyorum Ne güzel tatlı, tatlı tatlı konuşuyorduk Niye şimdi bir anda reklam dedim Ben ona yani Hiçbir şey şaşırmamama rağmen bir irkildim Ege Ya işte hayat böyle Hayat bir dans değil mi Günaydın Günay aydın ay, Günay aydın I... I... No, I don't this. give it. Bazı kavramların her kültürde olması ne kadar güzel. Ya bir şeyi adam gibi yap, ya hiç yapma diyor. Melanie Fiona. Sevgili izler, biz de çağdaş yayıncılığı elimizden geldiğince doğru uygulamaya çalışıyoruz. Bugün çağdaş yayıncılık kapsamında dans filmlerini listeliyoruz. Şu dakikaya kadar güzel filmler geldi. Flash Dance geldi, Grease geldi, Dirty Dancing. En önemli filmlerden biri Shelby Dance geldi. Aklınızda dans filmleri varsa, Otu Açık Uluslararası Dans Yarışması için Uluslararası Eşin Dans Yarışması, Dans Sporu Yarışması için davetiyeler veriyoruz. Telefonumuz 210 30 30 arayınız bir film söyleyip davetiyenizi kazanınız. Gerçekten o kadar güzel filmler geldi ki ya. Yani listedim ilk 4 filmi gerçekten inanılmaz. Tam, yani, tam doğru filmlerle başladık. <gülüyor> Bakalım bütün biz... film hangisi? Günaydın efendim. Alo. Alo. Günaydın. Kiminle görüşürüz? Kiminle görüşürüz? nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz Ustu Bey? Yoldayım şu anda. Anadolu Bulvarı'ndan işime doğru gidiyorum. Nasıl durum Anadolu Bulvarı'nda? Gayet iyi. Yağmur olmasa daha da güzel olacak. Aa, bazen tabii. orası çok tıkanıyor ya. Yine öyle tıkanık mı? Yok yok gayet iyi. Hiç Okul şey servisleri yok. de yok yapıyor piyasada şu aralar. E, biraz geç kaldık şansına. tabii. Peki Rüştü Bey nereye yetişmeye çalışıyorsunuz? Ee, işime gidiyorum da yani yetişmeye de çalışmıyorum. Geç kalmadım. Patron musunuz siz? Yok hayır henüz değil. Ne işle uğraşıyorsunuz? İnşaat mühendisiyim. Yani patronun ayağını kaydırmaya hazırlanıyorsun Henüz değil derken biz onu anladık. Evet. <gülüyor> Ama çok normal tabii. Biz çünkü zaten bugün yayınımızı ne zamandan beri dinliyorsunuz? Yani uzun süredir evet. bugün, mesela? Ha, bugün için pardon Hı -hı, evet. Bugün e, 15 dakikadır 15 dakika. O zaman şunu açık yürek diye söyleyeyim Hiçbir şeyi şaşırmıyoruz biz Rüştü bir zaten. Bey bugün Yani Rüştü Bey'in de patronun ayağını kaydırmaya çalışması Bize o kadar normal Çok geliyor normal ki Çok normal bir şey yani Çekilmenize şey yapmanıza hiç gerek yok Yalnız bugün kovulursan gelirim yanınıza o zaman karşılıklı oh. oynarız. <gülüyor> <Şöyle, gülüyor> Daha tabbasi Şöyle söyleyeyim kovulsanız da hiçbir şey şaşırmadığımız <gülüyor> için ona <gülüyor> da şaşırmayacağız. <gülüyor> Siz <yani>. de şaşırmayın. <gülüyor> evet. Neden olmasın? Peki Rüştü Bey hangi film var aklınızda? Ben de Chicago demek istiyorum. Chicago. Aa evet, meşhur abi. müzikal Chicago zaten dans ötesinde değil mi? Evet. Chris gibi o da müzikal. Bir <gülüyor> yerin ikinci müzikli filmi mi çıktı karşımıza? Evet. Chicago. Evet doğru. Gerçekten. Az önce sistem Patrick Schweitzer'ı anlamaya çalışırken nazarı dokuran telefon bağlantısıyım ben aynı zamanda. Aa, öyle değil değil ya. mi? Neyse demek evet. ki e, su yolunu buluyor dön dolaş bir şekilde e, Mut, yayına yani. çıkıyorsunuz. Çok teşekkürler Üstü Bey. İyi günler diliyorum size. Ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Günaydın efendim. Aman. Şu iki hat meselesini bir türlü beceremedik. Çağdaş yayıncılık bu mudur diye sonra ya işte oluyor zaman. böyle böyle şeyler oluyor arası. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Rami. Rami bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne demek Rami bey? Rami. Ee, ben İranlıyım Uysal anlamında. Uysal anlamında. Uysal anlamında. Aa ne kadar güzel iyi güzel konuşuyor. Kaç senedir Türkiye'desiniz? 1983'te ot diye girdim. Ot diye girdiniz. Oh, Makine mühendisliğinde zamandan... mi okuyorsunuz hala? <gülüyor> <gülüyor> o, bu kadar süredir okulda kalmak biraz zor. Ee, elektrik mühendisiyim. Elektrik e mühendisi olunca kalabiliyorsunuz anladım kadar ne var var Rami Bey nasıl danslar aralar? Ee, çok yeteneksizim. Yeteneksizsiniz. Peki böyle yetenek yeteneksizliğiniz çevreye zarar noktasına geliyor mu? Yok ay bir şeyler kırmıyorum ortalıkta. Açılın Rami dans ediyor diyen yok. <gülüyor> yok yok. Eşim dışında yok işiniz. Eşiniz seviyor mu dansı? Evet çok seviyor. Güzel de dans ediyor. E, Rami gidelim niye yaparsan sen de diye böyle şey yapmıyor mu? Sizi teşvik etmiyor mu? Eee Bazen teşvik edici ama esnekiz olduğumda bildiğiniz hiç sarja olmuyor herhalde. Yani sütten neydi ağzı yanmış bir kere anladığım kadarıyla teşvik evet. etmenin sonuçlarını biliyor. Peki Rami Bey, yani eşiniz bu eşli danslar gibi ciddi şekilde mi yoksa aynı hani güzel bir müzik olduğu zaman coşkuyla kendince dans edenlerden mi? İkinci seçenek diyelim. İkinci seçenek. peki hangi dans filmi var aklınızda Rami Bey? Eee Bizlerin sizlerin yaşına uymayan e, dansinginde ben Dansinginde ring tabi doğru aslında. Da, yani e, bu en başlarda Ginger Rogers'in danslı filmleri başlatan filmlerden birisi. Doğru. Çok teşekkürler evet biraz klasiklere de dönmek gerekiyor ee, Ramy Bey sayesinde yeni oh. bir kulvar açılmış oldu dans filmlerinde çok teşekkürler Ramy Bey. Rica ederim. İyi günler Allah Allah oktay para vermek zorundasın. Niye? Densin e, şarkı, şarkı söylemiyorum ki ıslıkla çalıyorum. Hiç fark etmez. Melodik bir yaklaşım. Her türlü para cezasıyla karşılaştırıyor. Hayda. Kami... E, o zaman çalayım bari de. Madem parayı vereceğiz. Parayı veren e, şarkıyı diyoruz. rahatlıkla, şarkıyı rahatlıkla diyor. çalar diyoruz. E, hakikaten güzel oldu be. Sami Bey'in söylediği şey doğru. Bu arada o şarkıyı da bir dinleyelim. Yani. Ne güzel şarkı. O kadar da güzel bir şarkı değilmiş. Hı -hı. Sıkıntısını e... <gülüyor> Güzel değil miymiş? Mecbur o zaman Köşeyecek ben olan benim. Yani ben çalacağım onu. Rami Bey Singing in the Rain deyip geçiyor ama ben şarkıyı dinlemek zorundayım. Bu arada Dancing in the Rain dedi de Singing in the Rain'den bahsediyor herhalde değil mi? Evet Singing in the Rain filmi değil mi? Evet bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ebru. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizin için ikinci Ebru vakası diyoruz bu sabah. <gülüyor> <gülüyor> bu belli bir dönemde bu vaka çok sıklıkla şey yaptığı, rastlandığı için tahmin ederim. Nasıl? Ne demek o? Hani, 73-74'te neredeyse herkesin ismi Ebru ya. Aa öyle bir şey var. mı ya gerçekten? gerçekten ya. Ya. Evet. Siz o zaman Ebru isminden yaş tahliliği yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Evet genelde 73-74'lüler Ebru'dur. Doğru siz 73'lü müsünüz? Evet. 74'lü bak benim de Ebru diye arkadaşım var benim Doğru. de 75'li Ebru diye bir arkadaşım var son o biraz torpilla tabi sonra yasaklandı benim bildiğim kadarıyla Ebru Hanım, neye bağlıydı biliyor musunuz şimdi bu aralar mesela dizilere bağlı olduğunu biliyoruz bazı isimlerin ee, birkaç yıl sonra Behlül diye bir takım iblisler dolaşacak ortada ondan eminiz ee, Ebru ismi nereden geliyormuş biliyor musunuz Valla bilmiyorum yani o zaman Neden meşhur olduğu ile ilgili bir fikrim yok Ama babam koymuş Babam e, şiire falan meraklı Hı -hı. Böyle e, Hani Parsca kökenli zaten Ebru'da Bilmiyorum evet. yani öyle edebi falan bir şey olduğu için Babam koymuş evet, Ama neden de. o dönem meşhur bilmiyorum Bir ahengi var içinde <gülüyor> var, bence de. Ebru Hanım o zaman hemen e, Dans konusuna girelim Sizin danslarınız nasıl Babadan böyle bir sanata eğilim varsa Siz de herhalde dansı duyarsız değilsinizdir Evet ben zaten dansçıyım kendim de Aa nasıl dansçısınız? Devlet bölüsündeyim ben Aa, de Aa tanıyoruz canım Ebru'yu <gülüyor> Evet Biliyoruz. Hoş Hoşgeldiniz Ebru Hanım yayınınıza Niye söylemiyorsunuz şey, en baştan torpil yapardık size Hakikaten. Yok şey Söylemem ben torpili onun için söylemedim Daha evvel aradım bir kere hatta bağlanamadım Gerçi torpil yapıp ne yapabiliriz onu bilmiyorum <gülüyor> Sonra, ama şey, Yayına bağlardınız Sonra operaya gidince bölgeye dedim Beni böyle yayına almadılar diye Keşke cepten araysaydık dedi yani o da, da aklınızda o da, olsun torpil söz konusu olunca cepten tercih ediyoruz. O da bir laf söylemek için söylemiş <gülüyor> Ebru Hanım. Yani çok özür dilerim ama bugüne kadar hiç kimse cebimiz ayrıldı da bizde yayına alır mısınız demedi. O yüzden hiç gerek yok uğraşmanız. Siz normal. Yapmadınız yani. böyle bir torpil yani yapmıyorsunuz. Yok bu torpil anlayışımızda böyle bir şey yokmuşuz. Anladım. Belki Ebru Hanım hemen alalım aklınızdaki e, şey var. Film. E, Mama Miyah var. Mama Mia. çok güzel. Evet. Evet. E, İzlediniz e... mi? İzlerim bir dikisi de güzel bir film ayrıca. Müzikalini izlediniz mi? Meryl Streep'in Deniz'e atlama Aa. sahnelerini falan seyrediyoruz. Değil Tabii mi? canım süper bayıldım yani. Siz seviyor musunuz Meryl Streep'i Ebru Hanım? Ee, seviyorum evet. Üstelik de yani şeye de inanamadım. Acayip başarılı bir insan ya. Yani o yaşından sonra dans etmeyi, şarkı söylemeyi öğrenim ondan sonra işte koca filmde şarkılar falan hepsi kendi seslerindenmiş falan müthişti yani peki şöyle soralım şimdi e, programı erken dinlediyseniz bir saat önce şeyden bahsediyorduk kel erkekler Bruce Willis'e özeniyorlar o, evet. kel erkekler hani Bruce Willis'le özdeşleşme havalı evet. bir adam olabilme şansı olduğunu fark ediyorlar siz yaşlanınca e, Meryl Street gibi mi olmak istersiniz yoksa e, Ayla Algan gibi mi Şimdi ben yaşlanınca Nicole Kidman'ın gençliği gibi olmak isterim. Ama zaman... öyle bir seçenek. Onun için torpil koydurmanız lazım. İbrahim. <gülüyor> Onun için cepten aramanız gerekiyor. Cepten. Var şey Cepten bir şey estetik estetikleri arayacağım. <gülüyor> Ama cepten var öyle tanıdıklarım. Ben, ben yani düşünüyorum böyle bir şey. Ben cevap verebilir miyim bu soruya genç erkek olarak? <gülüyor> Elif Oktay senden de anladım. Ben Meryl Streep gibi olmak isterim. Asil kadın diyelim. Yoo. Böyle bir sebebi yok peki ben de Ayten Altman gibi çok teşekkürler böyle... <gülüyor> Rica ederim, tamam. bir şey söylüyordunuz söyleyeyim, söyleyeyim, bu işte Melistrip'e benzemek isterim de şeydir ya böyle hani ben daha entelektüelim onun için böyle güzel kadına değil akıllı kadına benzemek isterim falan öyle bir şey mi hayır canım hiç alakası yok yani, Melistrip neden söyle bir şey oluyor da bence zamanında o kadın pek yüzüne bakılmıyordu yaşlanınca bir havalı ortaya çıktı gibi geliyor bana Kremel <gülüyor> Kremel'e karşı da oynadığı zaman öyle değildi be ya yok fena değil ya orada da hiç fena değil güzeldir güzeldir işte onu diyorum ben de hmm. yani yani Yani Nikol yani, of... Kizun gibi de değil Dustin Hoffman'la çok bile diyorsunuz o kadın yani peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere ben teşekkür güzelim. ederim iyi yayınlar sağolun meğer stripy'de yerli yensiz bir kez daha almış olduk demek ki bugünkü eksiğimiz Kutsi ve Berksan <gülüyor> peki sana bir şey soracağım evet sen bir genç kadın olsan Ege tamam ee, yaşlandığın zaman hep topuklu geldin. Bir kere en onu söyleyeyim. Tamam. Topuksuz dolaşmazdım. Onun için bir genç kadın olmana gerek yok. Bugün de giydiğini hepimiz biliyoruz. Ee, bir genç kadın olsan yaşlandığın zaman Melly Strip gibi mi olmak istersen, yoksa e, Kutsi gibi mi? Hayır neydi kadın? Ben yaşlanınca ya. erkeğe benzeyen kadınlardan olmak isterdim. Susan Sarandon gibi mi olmak istersin? Susan Sarandon. Ciddi mi diyorsun abi canım? Peki soruyorum. Bir genç kadın olsam, yaşlandığında <gülüyor> Susan Sarendon gibi mi olmak istersin? Yoksa... Ee, Üvey Ana filmindeki Susan Sarendon gibi mi olmak istersin? Dayan Lane hangisiydi? Diane Lane dedi mi o kadın adı? Diane Kitten değil. Diane Kitten olmam. Diane <gülüyor> Kitten olmam. Çok bahtsız. Diane Kitten doğru. Öyle olmak istemem. Peki Susan Sarendon dedi. Susan Sarandon. Peki Susan Sarendon gibi mi olmak istersin? Bak çok büyük isim geliyor. Emma Thompson gibi mi olmak istersin? Hmm. Şak diye vermen lazımdı cevabı ya. Ya şimdi soruların geliş biçimi öyle bir şey ki zaman içinde daha Emma Thompson derdim en başta sorsaydın ama geleme kadar Suzu'nun Seren'inle arasında ya. bir e, bağ kurulduğu için ya, işte yine Suzu'nun Seren'inle tutarlılık söylemek gerekiyor. Yanlış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Sebenan. Şevdem Hanım kaç yaşındasınız? 24. 24. Bundan 40 yıl sonra Hı hı. Meryl Streep gibi veya hangi e, olgun e, ünlü kadın gibi olmak istersiniz? Seçenek verebiliriz isterseniz Şebnem Hanım size. seçeneği O zaman seçenek <gülüyor> veriyorum. Susan Sennenden, Meryl Streep, Emma Thompson. Veya erkeğe benzeyen yaşlı kadınlar. Mesela Tamer Karadal diye benzemek <gülüyor> bir yaştan sonra. <gülüyor> Yok, almayayım onu. Teşekkür. ederim Hangisi o zaman bu üç isimden? Peki, ben yani, düzeltiyorum. Tamer Karadağlı'yı Dağlıyı beğenmedin. Tamer'in yüzü var. Diğerleri henüz canlandıramıyorum. Hiç anlamadık dediğinizde Bir daha söyler misin? Şu anda gözümün önüne yüzü gelen bir tek melezlik var. Birisini şu an canlandıramıyorum. O zaman daha böyle e, güncel isimlerden soralım. Güncel. Evet. Tamer Kara Dağlı istemedi. Şimdi sen kadın isimlerini say. Kadın isimleri dedi. Ünlü kadınlar. Ünlü kadınlar. Yabancı mı? Benim yani. önümde bilgisayar var. ama Thompson'a şu bakabiliyorum. Emma Thompson bu şeyde oynayan bir sürü filmle izledik ya. Bu La Vecchola'yı izlediniz mi? La Vecchola evet ben de orada Ha Tamam işte orada, orada o aldatılan kadın. şeyin başkanın kardeşi. Ya da evet. Merle ben sanki daha hoş görünüyor. Allah Allah nedir bu kadının sırrı ben anlamadım hala. Emma mu? Hı hı. Hayır hayır Merle Strip'in yani. Herkes hmm. onu tercih ediyor. Peki Tamer Karadal diğerine bir başka erkeğe benzemek ister miydiniz yaşlandıktan sonra? Hayır. Çünkü kadınların <gülüyor> öyle bir <gülüyor> şansı sonra, sonra o kadar saçma <gülüyor> <gülüyor> Kadınların öyle bir şansı var yani erkekler hep aynı çizgide devam ediyorlar ama kadınların eğer şansları varsa bir yaştan sonra erkek gibi görünme şansları var. Hm şey bu rahat giyim efendim ha, yani bir evet, öyle evet. biraz daha e... kendini yogaya adayıp, <gülüyor> yoga adayıp kime benzemek istersiniz bir <gülüyor> erkek olarak. Yaşlanınca hangi? <gülüyor> Şöyle soralım açık açık size. Çok zor şeyler soruyorsunuz ama evet, Ben size isim de vereyim. Zorluktan öte diyorsunuz. biraz da saçma olduğundan zorlanıyorsunuz. <gülüyor> onun da farkındayız ama... Yaşlanınca hangi erken yaşlılığına benzemek isterdiniz? Yaşlanınca karizmatik olan insanlardan... Şimdi Sean Canary. Mesela ben size 3 evet, evet, isim vereyim mi? Şey <gülüyor> Sean Connery'e benziyor hep teyze geldi demesini izliyor. <gülüyor> Çok fena. Ben Hanım'a yine de 3 isim vermek istiyorum izin verirseniz. Vereyim mi canım? ama bir tanesini seçeceksiniz. Peki. Ee, bir tanesi Ahmet Mete Işıkara. <gülüyor> bir tanesi Jack Nicholson. Bir tanesi de gençlerden onun yaşlarını düşünün. Enrique Gelsiyasiyasiyas. Sanırım teknik asını tercih ederim. Teknik ası, teknik ası. Yalnız Şebnem Hanım herhalde şeyden şaşırdı Ahmet Mete Işıkara arı olamam çünkü bıyıklı olmayacağım dedi. Yaşlanınca bıyık <gülüyor> engeli de ortadan kalkıyor zaten? kalkıyor, şimdi. evet. <gülüyor> Peki şimdi dans konusuna dönelim Şebnem Hanım. Ee, nasıl danslıyorsunuz? İyi, ben de bir zamanlar eşli dansındarım, dansçılarındandım Vay be, herkes gitmiş bir ay. Evli bir misiniz Şebnem Hanım? Yok, nişanlıyım. Nişanlısınız. Eşli evet. dansçı mı nişanınızda? Yok değil. Hmm. Eş danslar benim çok uzun sürmedi, şöyle bir buçuk sene falan sürdü. Nerede buldunuz mutluluğu peki? Ofisime arkadaşını getiren iş arkadaşımla buldum. Kız mıydı iş arkadaşınız, erkek miydi? Erkekti. Erkekti. Baktı böyle olmuyor şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> Dedi bari olanı ayarlayayım. Peki biliyor muydu mesela sizi buluştururken bu niyetle mi getirdi o arkadaşını yani sizin Yok, nişanlınızı? Yok hayır ziyarete gelen bir insanla ben de tanışmış oldum sadece. Peki bilseydi bakışınız değişik olur muydu? Yani daha doğrusu bilseydi dediğim bu niyetle getirseydi şu andaki nişanlınızı ofisine hı hı. ve dolayısıyla sizin ofisinize. Bakışınız değişik olur mu? Ama ne alakası var ya falan der miydiniz? Yani bana iletmiş olsaydı bak şöyle biri var tanıştıracağım diye muhtemelen daha farklı olurdu ama. Daha bir olumsuz yaklaşıyor değil mi insan öyle olunca? Evet biraz. <gülüyor> daha alıcı gözle bakıyor sanırım yavaş yavaş kabullenmek yerine. Peki müstakbel işinizin dansları arası nasıl Çeplen Hanım? O da ağır dansları seviyor. Tango seviyor. Arjantin tangoya gidiyoruz biz de. Gidiyorsunuz. Ne? Evet. Düğün hazırlığı olarak mı? Aslında nişanımızda yaptık Yaptınız evet, yetmedi yani. kesmedi Nişanede falan gidiyorduk nişanımızda yaptık e, düğün, düğün ne zaman? zaman? Önümüzdeki yaz diye umuyoruz ama Önümüzdeki yaza <gülüyor> kadar uğraşacaksınız yani bu dans işle sonra Ya dans Bıra işini seviyoruz Hani gitmeye devam edeceğiz zaten Belki Şebnem Hanım Hemen e, bir alalım sizden ben sizi bombardımanı tutacak kadar müzikal sever bir insanım. Hadi ya ne güzel. Birkaç tane alalım hemen. Birisi Hair. Eskilerin ünlülerinden. <gülüyor> evet. Let's Sunshine'in. Ee, hemen bunu da dinleyelim. Diğeri Cats. Neydi yeri? Cats müzikali. Cats. Cats. Evet. Tamam. Ee, yakın zaman. Ha, bir de Saturday Night Fever var gene eskilerden. Tamam. John Travolta'nın John Travolta olduğu zamanlar. Evet. Sonra John Travolta'nın yaşlandığı zamanlar var bir de. Ve kadın kılığına girdiği. Hair Spray. Ha, Onun dans evet. var mı ya? Var var. Hem dans var hem müzikal zaten hani. Hmm. Daha da yenilerden mesela Step Up 1-2 var. O neydi? Şey, birincisinde balerin kız break dansçı çocukla falan bir kareografi hazırlıyordu sonunda. Ha. Bizim, ha, evet tamam tamam böyle. de sokak dans çetelerinin savaşı gibi bir şeydi. Aa, çok havalı film ya. Bir de aslında şimdi çok acı ama hatırlanmıyor. Emrah'ın böyle bir filmi vardı. Yasak Sokaklar ya, filminde. Çok güzel. Ee, bölünmüş bir gençlik vardı. Onlar dans ederek kozlarını paylaşıyorlardı filmin bir yerinde. Şimdiden bana çok teşekkürler. Şimdiden tebrikler. Bir tane tebrikler. daha ekleyebilirsiniz. alalım. Siz IMDB'nin başından okuyorsunuz anladığım kadarıyla Hayır, de, IMDB'den okumuyorum. Ben gerçekten şeyleri seven bir insanım. Hani müzikalleri seven bir insanım. Tamam, hemen alalım Sonuncuk da Sweeney Todd ama kendisini çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Johnny Depp'in oynadığı. Sweeney Todd. Evet. O müzikaldi. Onda pek bir dans etmiyordunuz. Daha mı? çok birilerini kesiyorlardı. Dans. Evet, pek fazla yoktu. Daha çok böyle odanın içinde biraz sağa biraz sola gitmek şeklindeydi. Eğer birini kesmek danssa, Simil Topta dans filmidir. Biz gerçi, artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. <gülüyor> çok <bir> teşekkürler. <gülüyor> Şebnem Hanım, görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Şebnem hatırlattığı filmin şu güzel şarkısını bir dinleyelim. Ondan sonra 2010-2030'a cevaplarınızı alacağız. Bir anda değişir vaziyet. Değişik bir fondası olmuş bu durumunda. Buyursunlar efendim modern sabahlarda. Bu sabah dans filmlerine bakıyoruz. Arka arkaya. Biz koridorda konuşurken bir film takıldı. Kevin Bacon'ın oynadığı filmi. Kevin, Kevin Bacon değildi ya o. Kevin Bacon canım. Kevin Bacon'u Kevin Bacon yapan film. Kevin Bacon mu vardı orada? Tabii canım. Bu, film, o zincirlerde falan sallanan adam. Emrah'ın Yasak Sokaklar ee, diye bildiğimiz filminden fikir çalıp yapılan film. Ama 30 sene önce yapılan film daha doğrusu şöyle soralım yasak sorarak hangi filmden filmin uyarlamasıydı uyarlamalı değil de e, tekrar çekilmesi yerinden oluşmuştu hangi Kevin Bacon filmi diye o Kevin Bacon çok meşhur ya Foot, footloos hemen yani ben kendime daha öteye çıkarıyorum <gülüyor> footloos muydu tabi canım unutulmaz film hatta onu <gülüyor> <gülüyor> not footloos yapınca şey oldum. ikna oldum. O 70'lerin en havalı şeydir. Her şarkıda yoktur bak. Bir David Bowie şarkılarında bulursun. Cid cid cid cid cid de var. Aha. David Bowie şarkılarında. Onun gibi bir şey. Sevgi dinleyiciler devam ediyor. Ee, yarışmalarımız devam ediyor. Bakın. Flashdance, Grease, Dirty Dancing. Efendim. Bunlar boş verimler değil. Chicago. Dancing in the Rain. Singing in the Rain. Mamma Mia. Here. Cats. Başka ne söylendi? Footloose. Futbol <gülüyor> iyi ki bir şey söylenir İyi ki bir şey söylenir Aklınıza gelen dans filmi varsa seviyediğinizler dinleyiciler arayın bizi Telefonumuz 210 30 30 Dans filmlerini listeliyoruz bu sabah Ve ODTÜ eşli danslar topluluğunun Düzenlediği uluslararası Dans sporu yarışması ODTÜ Açık 2009'a davetiyeler Veriyoruz Emrah'ın filmi neyse dinleyicimiz varmış. Günaydın, Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Mustafa gelen benim adım. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mustafa ee, Bey danslarlar nasıl? Danslarım hiç yok. Hiç esnek bir insan değilim ama... Michael Jackson'ı unutuyorsunuz diye arayayım dedim Moon Walker ya? var Moon Walker. nasıl unuttuk bunu ya yani. ee, Mustafa peki şimdi adam hiç yok derken şey diye düşünenlerden misiniz erkek adama dans etmek yakışmaz ee, diye düşünenlerden misiniz yoksa bana yakışmıyor halbuki biraz kıvrak olsam pistten inmeyeceğim diyenlerden misiniz İkincisi daha uygun gibi görünüyor ama işte şey yapamıyorsunuz hani sürdüremiyorsunuz erkekliğinizi erkek adama yakışmaz diyorsunuz o yüzden. Ben kıvrak değilim demekten ise erkek adama yakışmaz demek daha mantıklı geliyor doğrusu düşünce. Ben çok kıvramdır demekten daha erkeksi oldum. Herhalde. Bakın bele bele de yapabiliyorum demekten daha Çok teşekkürler Mustafa Bey görüşmek üzere. Görüşmek üzere güle güle ne güzel şarkı. Aynı böyle bele bele yapıyorum ben de. Biraz daha kıvrak olsam bele, bele de yapardım ama yapıyorsun işte aynısını yapıyorsun ya. Ama bele bele yapmaktan sebeple, Aa, bu da güzel oldu. Bele, bele yapmayı daha tercih Aa, ederdim. Çok, bu en son yaptığın en güzel oldu ha. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Melih Kara. Melih Bey radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kısar mısın trafikteyim. Heh, çok güzel. Nereye yolculuk? Gazi Osman Paşa Gazi Osman Paşa ee, Ne işle uğraşıyorsunuz Melife? Reklam ajansı çalışıyorum Reklam ajansı En evet. son neyin reklamını yaptınız? Evet, yalnız marka yetenek. vermiyoruz yalnız En son bir akü reklamı yaptık değil mi, o zaman? Akü <gülüyor> mü? Evet Görüyor musunuz peki? Ne kadar Evet yani televizyonlarda, radyolarda Ciddi mi? Duyuyor muyuz? Görüyor muyuz reklamı? Aa, duymanız lazım Şimdi söylemeyin dediniz ama Söylemeyin Siz nesini yaptınız peki? Her şeyini biz yaptık. A'dan zeytin kreatif işlerini biz gerçekleştirdik. Hayır siz dediğim edelim. yani Melih Bey olarak siz ne yaptınız? Ben müşteri temsilciliği görev yürütüyorum. Ama yani benim müşterim değil birebirim ajans içerisinde. Hmm. Sizin mesela portföyünüzde kimler var? Şimdi isim vermeden nasıl anlatabilirim? Artık o, de, o da, artık o da müşterinin temsilciliği. Müşteri temsilciliği. <gülüyor> polis mi çevirdi pardon. Polis mi çevirdi? Evet. Tamam durun biz konuşalım. Biz konuşabiliriz memur bey ile tamam. daha önce bir dinleyicimizi tamam. kurtardık. Tamam Bakalım, bu sefer yapabilecek miyiz? Siz ilk önce şey yapan da hemen Bey. dur. Tamam. Siz neyi bekliyorsunuz? Evet. Siz alkolli müsünüz? Bakın boşu boşuna kafili olmuyorum tamam. size. Kimle görüşmek istiyorlar da? Kimle görüşmek istiyorlar? Radyo otu. Bir alalım. <gülüyor> Beymur Bey ile konuşabiliriz. Bir alalım. Alo. Şu Memur Bey görüşemeyeceğini söylüyor da. Ha, yani ya. o zaman bir şey konu hakkında görüş alıyorlardı siyasi programda değil, belki izinle. Görüşüyorlar izin da bir konuyla ilgili benden o yüzden hani telefon çaldı. Hemen kapatacağım müsaade ederseniz geçeyim de. Kapat. Canlı yayındayım. Şu anda canlı yayındayım da. Bir dakika, ben şimdi. 7.62 Tamam. Ben şeyi söyleyip hemen kapatsam nasıl olur? O zaman ceza yersiniz. ben. Hayır sana... biz sizi kurtarmak istiyoruz yoksa önemi ben... değil Melih Bey. Ha. Şey ee... şimdi o zaman bir dakika da rica etsem. Memurum hemen kapatıp devam ediyorum. Susura bakmayın lütfen. Hayır. Rica ediyorum yani bu seferlik böyle bir durum söz konusu olduysa. Kapatıyorum hemen. Hemen kapatıyorum Memur Bey. Be. Maalesef. Olmadı mı? Olmadı, olmadı mı? Hadi ya. Hadi ya. ama çok kötü oldu Melih Bey ya. Vallahi moralimiz bozuldu ya. Vay keyfimiz tam kaçtı sabah sabah. sabah. Ne Biz diğer dinleyicilerimizden onlar onlar toplayacağız merak etmeyin. Filmi ama yine de. Tabii, tabii. Ee, Hem de e, Emrah Bey'in filminin e, şeyidir West Side Story. West Side Story. Ha? Doğru. Side Story, doğru. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler. görüşmek üzere. Sağ ol. Artık demir parmaklıklar arasından <gülüyor> bizi dinleyecek. Çok ayıp oldu ya çok üzüldüm bu ben işe. Ben de çok üzüldüm. Bir de son telefonlarda vallahi keyfim kaçtı. Bir tatlı de, tatlı konuşuyorduk ya. Yanında polis, o, büyük ihtimalle polis memur bey olduğu şey dedi. Emrah Bey'in filmini söyleyeceğim dedi. Emrah'ım <gülüyor> Emrah <gülüyor> görüş alıyorlar falan dedikten sonra. Bey. Küçük Emrah falan deseydi olmazdı o da bir şey oldu. Günaydın efendim. Hay Allah ya. Alo. Hanımefendi trafikte misiniz? Evet ama sağ taraftayım. Duruyor musunuz? Nasıl sağ hayır sağ koltuktayım. Ha sağ koltuktasınız. Kullanana de telefonu. <gülüyor> Hadi pislik yapalım. Zerini isterseniz. Kim kullanıyor arkadaşınız <gülüyor> mı? Ama, hayır eşim kullanıyor. Eşiniz kullanıyor. O zaman aile bütçesine zarardır vermeyin. Zarar <gülüyor> değil peki. Ona bir şeyler söylüyor bu arada. Sizde çok selam Sizde, söyleyeyim. <gülüyor> size felanları <var. gülüyor> Güzel dileklerini yolluyor size. Sizin adınız da hanımefendi. İnci benim için. İnci Hanım hoş geldiniz evet, tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de dansla tanışan mutlu çiftlerden misiniz? E, e, yok biz daha sonradan da, e, dans ettik. <gülüyor> e, biz sonra da yani dansla çalışmadık. E, sonra dans e, hikayemiz oldu tabii. Siz dans <gülüyor> deyince ev, ne anlıyorsunuz İnci Hanım? Evlendikten sonra dans ettim diyorsunuz. Anladın mı? Hayır, <gülüyor> el, e. Evlilik öncesi dansa karşısında. E, e. Yok, Çünkü bazı çiftler var dans ederek evleniyorlar İnce Onu biliyor musunuz bilmiyorum. <gülüyor> Ve bunun için hazırlanıyorlar aylarca. Doğrudur, doğrudur. Yok, bizde öyle bir şey olmadı. Ee, biz sonradan dans ettik. <gülüyor> Şofan belediye nikahı yap. Ondan sonra bir tane oğlumuz var işte, şimdi de. <gülüyor> Vay be, işte dansın büyüsü, Dansın meyvesi diye de diyebiliriz. <gülüyor> bir şey soracağım İnce Hanım. Tabii, buyurun. Ee, eşinizle beraber yolda giderken demin Melih Bey'in konuşma, yani Melih Bey'le konuşmamızı dinleyebildiniz mi yayında? Evet, dinledik. Sizin de moraliniz bozuldu mu? Ee, yani bozuldu çünkü biz de cezalardan çok muzdarip olduk bu son zamanlarda hmm. trafikte. Bizden yüzden hakikaten moral bozucu yani hele bu polis memurlarımızın e, ikna olmayışları. Yani <gülüyor> e, şöyle diyor İnce Hanım, trafikte kuralları e, <gülüyor> uygulamadığımızda o an e, ceza yiyoruz ve yasaklara karşı geldiğimiz zaman yasak yiyoruz, e, ceza Yok, yiyoruz. Yok öyle demiyorum, şey, ya, çünkü mesela en son e, kırmızı aşıkta geçtiğimizi iddia eden bir polis memurlarımızın emuru biz kesinlikle geçmediğimizi söylüyorduk sıyıyda son seferde evet, geçmiyoruz cezayı yedik yani hani bir de şey oldu arabanız çekildi falan günün önde yani, ya. evet böyle arabanız e... neye çekildi ya işte biraz, biraz da daha... alkol vardı biliyorsunuz hayır hayır hayır seyde e park etmiştik Çankaya Belediye Sarkıf tokanda e, gayet de uygun hani her zaman fark ettiğimiz bir. yer. Ha, o başka ben bir dakika olay yani. Bir yere gittik geldik arabamız yukarı çekilmiş gidiyordu. E, tabii eşim biraz öne atladı falan arabanın hani durdurabilmek adına e, tabii ki durduramadı. E, yani bu bu aralar böyle bir acayip şeylerle uğraştık yani geldi kaç kere. Peki tabii, Hanım, o... bir şey soracağım. Bu Buyurun. olay gözlerinizin önünde cereyan etmiş. Aynı olay sizin başınıza gelse aynı cengaverlikle eşiniz sizin için atlar mıydı öyle araçların önüne? Bırakın karımı falan diye. Yoksa arabayı arada, biraz daha mı seviyor? Sorayım mı? Bir sorun isterseniz. Ee, Alihan'cım sorar şey, ay, Sorar mısın? Duymuyor dü tabii <gülüyor> beyefendi. Ee, radyoyu kutmuştuk da. Arabayı önüne yaptığın gibi belire götürürlerse atlar mısın? O zaman davalar görüyorum. Çıkarmış. Vay be, gerçekten de. Yani biz de böyle bir cevap bekliyorduk Alihan Bey'den ama eğer tersi yönde bir cevap gelseydi inanın şaşırmayacaktık. Çünkü artık hiç bir seçim şey seçilmiyoruz İnci. Peki İnci hanım hemen de alalım isminizi. Ee, şey, e, evet. filmin ismi <gülüyor> filmin e, Shelby Dans da sanırım. Benim de Dans benimle çiftkiye girer çiftkiyeleşey. Eee Jennifer Lopez de Ondan sonra şey. Başka var mı söylenmiş, söylenmiş miydi? Söylenmiş o. Ama Aa. filmin hikayesi de çok güzel çünkü orada e, şey Richard Gere gidiyor Jennifer Lopez'e dans edelim mi diyor. O da diyor ki e, yalnız hani evlenmeden e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu işler zor diyor falan. Ondan sonra gün alıyorlar falan. Sonra bayağı danslı danslıydı devamı. İkinci yarı özellikle. Ee, evet evet aynen. İnci, basıyordu falan. <gülüyor> İnci Hanım sizin bir çocuğunuz mu var. Efendim? Tek çocuğunuz mu var? Tek, evet, aha. Tekrar, peki, düşünmüyor musunuz? Tekrar bir dans düşünüyor Tekrar bir dans düşünüyor musunuz? <gülüyor> Siz, düşünüyor musunuz? <gülüyor> Siz düşünüyor musunuz Ege Bey? <gülüyor> Biz şey yani, artık bireysel dans. Eşkı <gülüyor> dans. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, <biz> artık... <gülüyor> ben breakdansla artık idare ediyorum eskisi gibi. bizde öyle. Çok teşekkürler İnce Hanım vaktimiz dolmuş. Yoksa dans konusu <gülüyor> konuşacak şey çok oldu. Biz de heyecanlandık dans konusunda siz böyle yaklaşınca. <gülüyor> Alihan Bey'e de çok selam. Melek yavrusu da öpüyoruz. Çok teşekkürler ona da selam var İyi yayınlar hoşçakalın. İyi Aa tabii olan da arabadı büyük ihtimalle. Okullar tatil. Dansman diye çocuk evet. yanında konuştuk ya. Folklor çalışmalarına girecekti Daha <gülüyor> bir hevesle gidecek Bıraktı bütün şeyi bırakacak Ne yapacağız ya Melih Bey'i bir arasak mı ne oldu ne bitti diye Melih Bey'i bir, bir, bir davetiyeyi Melih Bey'e veriyoruz davetiyeyi herhalde eşek bilsek Evet ona, ona verelim Melih Bey'e verelim Ve Birkaç kuruş para da verelim Ne yapalım yani davetiye kazanamayan Dinleyicilerimizden topladığımız parayı Melih Bey'e mi yönlendirelim Yayında para toplamak <gülüyor> yasak mı Yani biz şaşırmayız ama şaşıran olur mu yani buna Öyle bir şey yapalım. Pazartesi günü ya. Günaydın efendim. Günaydın. Ha efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şu an programımız bitti aslında ee, sizi Öyle özel mi? olarak yani e, aradan alıyoruz yayına. Çok ee, teşekkür ederim Rica ederiz efendim. Kimle görüşüyoruz? İrmak ben. İrmak hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda İrmak Şu anda otopark girişindeyim. Hı hı. E, trafik polislerinden sıyırdım. O iyi. yüzden rahat bir sizi. Peki efendim <gülüyor> Melih Bey e bir katkınız olur mu? 3-5 ee, ne atarsınız? Olarak, evet. maddi olarak. <gülüyor> Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bu ara çok fazla trafik cezası kesiliyor. Niye öyle? Evet ya, bu ara çok da polis var. Böyle sırf da ceza kesmek için mi var acaba? Diye insanın aklına geliyor yani. Aslında benim de geliyor. Çünkü benim de çok başıma geldi. Her zaman biraz önceki bağlanan arkadaşın dediği gibi park ettiğimiz yerlerden arabalar çekiliyor. Mesnetsiz cezalar veriliyor falan. Anlamayabilmiş değilim. Yani Ankara'da böyle garip bir uygulama var şimdilik. Seb ebini bilmiyoruz. Bakalım Melih Bey'den öğreneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Tam ayrıntılarıyla. Irmak Hanım dinliyoruz sizi. Buyurun. Ee, şimdi aynı kategoride sayılır mı bilmiyorum. Ee, Notre Dame de Paris müzikali vardır. Ee, şöyle diyeceğiz. Notre Dame de Paris. <gülüyor> çok iyi telaffuz edemiyorum. Ee, orada ben da de nezdeyim çok... de o yüzden. <gülüyor> Yalnız orada da çok güzel danslar vardı. Ee, Garo'nun oynadığı bir müzikalden bahsediyorum. Hı hı dansları ve müzikleri muhteşem bir müzik haldir o da ee, bunu söylemek istemiştim o filmde de bele bele yapıyorlardı diyorsunuz evet çok bele beleler vardı <gülüyor> çok teşekkürler efendim çok teşekkürler. iyi günler diliyorum olur mu Şimdi Oktay Bey, keyifli sohbetimiz Şimdi uzadı. Ee, şey, Irmak Hanım mı? Irmak Hanım, ha. Tamam. Bey'e verdik, verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bir de Rami Bey'e verelim diyorum. Rami Bey'e verelim, tamam. Dedi dans etmekten hiç anlamıyorum ben. Ee, en azından Rami Bey e, gider, izler eşiyle beraber güzel dakika geçirir. Diğer dinleyicilerimiz nasıl olsa yarın saat 12'den itibaren e, Ortada Teknik Üniversitesi Büyük Spor Salonu'nda Olacaklar Bu dans sporu şampiyonasını izlemek ve katılmak için. Sevgili dinleyiciler, modern sabahlar yarın sabah 8'de haftanın en iyi bölümleriyle karşınızda olacak. Varsa eğer öyle bir bölüm çünkü çıkmazsa şaşırmayacağız. Çünkü biz artık hiçbir şey, şey şaşırmıyoruz. şaşırmıyoruz. Maalesef şaşırmaz onu. Kukta'ya gel. Maalesef hiçbir şey. Doğası, panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her sabah yeri de Radyo Oktü'de.